Agatha Christie tenis kortunun esrarı Hagrowland pencereden bahçenin sonundaki tenis kortunu seyrediyordu. Solgun, gri bir dörtgen şeklindeki bu tenis alanı parmaklıklarla çevriliydi. Parmaklıkların çevresinde ise kava ağaçları sıralanmıştı. Bu Ağustos gününde durgun ve sıkıntılı bir hava vardı. Yaprak bile oynamıyordu. Ara sıra bir serçe yapraklar arasında geziniyordu. Gök birden karardı. Delikanlı geriye dönüp Brenda Witte'e baktı. Kız da beğenmediği hiçbir şey yoktu. Uzun bacaklarını altına almış, vücudunu öne eğmiş öylece oturuyordu. Beyaz tuval rob robdan dizleri ve omuzları görünüyordu. Gür sarı saçları kulakları hizasından kesilmişti. Kız kaşlarını hafifçe çatarak kararsız bir şekilde Hug'a baktı. Hak bu bakışla cesaretini yitirmedi. Artık fikrini söylemek zamanı gelmişti. Dinleyin beni diye başladı. Brenda delikanlı ne diyeceğini kestiriyordu. Bugün basma şeylerden söz etmeyeceğini, bu uzun sessizlikten sonra açılacağını biliyordu. Fırtına neredeyse kopacak diye zaman kazanmak için bir cümle söyledi. Sesini yükselterek konuştu. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, sizinle hemen ve ciddi olarak konuşmam gerek. Neden geç kaldıklarını merak ediyorum. 5'i 20 geçiyor. Oysa Frank'e 5'te gelmesini söylemiştim. Kitty'yi alarak doğrudan buraya gelecekti. Bakın gök gürledi. Daha gecikirse tenis oynayamayacağız. Huck sedire genç kızın yanına oturdu. Brenda onun kendisine karşı duyduğu aşkı biliyordu. Bu aşk onun her davranışından belli oluyordu ama kızın kendisine duyduğu hisleri kestiremiyordu. Ona Frank Dorrance'a karşı olan hislerini itiraf ettirmek istediğinde Frank ile evlenmek niyetinde misiniz diye sordu. Evet. Ya demek onu seviyorsunuz. Bu ne biçim soru? O zaman başka şekilde sorayım. Kendisine sevgi besliyor musunuz? Kız başını çevirerek hafifçe omuz silkti. Bu soruyla ahlak sınırını açtığını sanmıyorum. Frank kendisinden nefret ettiğimi biliyor ve bu ona vız geliyor. Sizinle konuşmak istediğimi de zaten ona bildirmiştim. Bu evlenme işindeki bütün ayrıntıları ölçüp tartalım. Frank'in cazip bir insan olduğunu itiraf ederim. Brenda mırıldandı. Pek cazip. Hak onun yalan söylediğini sezdi. Avukatlık mesleği gereği gerçeği söylemek tarzını bilirdi. Büyük bir sevinç duydu bundan. Rakibi Frank hemen etkili hem küsta 10 genç kızdan 9'a 10'a kapılır. Şimdi kızın onu sevmediğin neredeyse kesinde. Hücuma devam etmek gerekiyordu. Demek o sizi Bay Noah kızın bıraktığı büyük miras için istiyor. Siz de aynı nedenle ona varıyorsunuz. Öyle sayılır. Öyle sayılmaz. Çünkü sizden daha güzel bir hareket beklerdim. Sanırım havanın etkisiyle ikimiz de sinirliyiz. Şaştığım şey beni idealleştirmeniz. Özellikle sizin gibi bir insanın. Sorun idealleştirmek değil inanın. Hayır kusurlarınızı görmesem sizi para yüzünden evleniyorsunuz diye tenkide kalkışır mıyım? Insana sevgisi de olmalıdır. Elbette. Benim sevgilim eğilimim yok mu sanıyorsunuz? Öyle sanıyorum. Eğer varsa beni idam etmelerine razıyım. Yalnızca maddi şeyler için evlenilmez. Öyle sanıyorum. Sevmemekle bitmiyor. Birbirinize antipatik bir ile buluyorsunuz. Doğru değil bu, ama yine de siz devam edin. Bu birleşmenin şartlarını biliyorsunuz. Parayı kabul ettiğiniz takdirde ne boşanabilir ne de evlerinizi ayırabilirsiniz. Pratik karar verdiğiniz konusunda kendisi kandırıyorsunuz. Mutluluk konusunu hesaba bile katmıyorsunuz. Kız künyetle kabul etti. Katıl, kat, katmıyorum doğru. Mutlu olarak evleneceğimi öteden biri aklımdan geçirmedim. Buna rağmen mutluluğun olacağını da kabul ediyorum. Başını çevirip Hug'a baktı. Sesinde hiçbir sinsilik yoktu. Hak evet hakkınız var. Havanın etkisi dedi. Gözlerini kızın gözlerine dikti. Kız bakışlarını çevirmedi. Bu kadar mantıksızlığı size yakıştıramıyorum. Güneş çarpmış insanlar gibi konuşuyorsunuz. Başka şartlar altında mantıksızlık olabilir de. Ama benim şartlarım değişik. Bu evliliği geri çevirirsem... Başkalarının hazırladıkları tertip alt üst olur. Nick de kötü duruma düşer. Frank de sarsılır. Hala anlamıyorum. Siz başkalarını kötü duruma düşünmemek için mi evleniyorsunuz? Olur şey değil doğrusu. Ee kim bilir? Brenda White ona döndü. Yüz yüze gelmişlerdi. Kız kendi kendisiyle çarpışıyordu. Kendini temize çıkarmak için gayret harcadığı belliydi. Acaba dünyada kaç kadın başkalarının sarsılmaması için keyiflerinin kaçmaması için evlenmiştir? Size göre ben çılgınca hareket ediyorum. Biliyorum bunu. Eğer siz Nick olsaydınız şu anda bazı tıbbi deyimler kullanırdınız. Eğbildisli onlardan, nevrozlardan söz ederdiniz. Bir sinir hastalıkların mütehassısına muayene olmamı örtlerdiniz. Sorun şu. Benim noktamdan iş bir özellik arz ediyor. Çocukluğumda başımdan geçen olaylar hala etkilerini sürdürüyorlar. Geçmişim biliyor musunuz? Hayır. Genç kız coşkun bir şekilde... Ah öyleyse teşekkür ederim öğretmem gereken şeyleri biliyorum Diğere koşu olmayan nezaket gösterilerine kapılmadınız. 85 yaşındaymış ve bozulmasından korktuğunuz bir hayal yokmuş gibi konuşuyorsunuz. Beni böyle konuşmaya iten kendi edindiğim deneyler değildir buna şükür. Fakat 6 yaşımdan beri çevrede dönen olaylar beni her şeyden kanıksattı. Hak kızın ısrarlı bakışlarından irkilmişti. Anneniz ve babanızın öldüklerini biliyorum. Onları yitirdiğinizden bu yana, burada, Nikin evinde oturduğunuzu ve evleneceğiniz güne kadar da yine burada oturacağınızı biliyorum. Babam bir otel odasında beynine kurşun sıkarak öldü. Annem de haftalığı 35 şilin olan bir pansiyonda yaşayarak öldü. Yanlış anlamayın bunların şimdi bir değeri yok. Bunlardan bir trajedi yaratmak da istemiyorum. Size annemle babamın ve arkadaşlarının hayatlarından söz edeceğim. Zira hepsi birbirlerine benziyorlardı. Yakışıklı Jack'le sevimli Sally, 7 yaşıma gelmeden önce peşleri sıra beni dünyaya dolaştırdılar. Çocukluk anılarımla geriye doğru gittikçe, ışıklı ve büyük otelleri, makyajlı yüzleri görür gibi oluyorum. Kendi dünyalarına dalıp beni bütünüyle unutmazlarsa, bağırlarına basarlar, yahut tatlı ve yemiş ikramlarına boğarlardı. Fakat ben çevrende olanların hiçbirini kaçırmadım. Her şeyi anlıyordum. En korktuğum şey, annemle babam benim uy uyuduğumu sanırlarken... Bitişik odada uyanık yatmakta. Ne konuştuklarına kulak verirdim. Annem babamı itham eder, babam da kendi müdafaya çalışırdı. Evet yakışıklı Jack sevimli Sally. Boğaz gelirli. Fakat engin istekli insanlar dünyadaki bütün iyi şeyler üzerinde hakları olduğunu iddiasında bulunurlardı. En iyi yerlerde dolaşırlardı. Şık ve kibar olan bu insanlar baş başa kaldıkları zaman bir feciattı. Evi evimize şu veya bu nedenle gelen bütün misafirler gerçekte anneme kur yaparlardı. Brenda bir an sustuktan ve anlatacaklarını bir düzene koyduktan sonra devam etti. Bunları niçin açtım bilmiyorum. Hava gerçekten çok bunaltıcı. İçimi döküverdim. Fakat Brenda fazla bir şey söylemeyin. Söyleyeceğim şu. İçinizi daha rahat ve serbestçe dökün. Hadi devam edin. Hikayeniz daha bitmedi. Brenda gülümsedi. Evet hikayeniz bitmedi. Biliyorum siz beni kafasında tenis oynamaktan başka düşünceleri olmayan bir arkadaş sayarsınız. Acaba Frank de beni iyice tanır mı? Hayır. Zira ben ta çocukluktan beri bir ayrılık vardır. Hayatım bu şekilde zehirlenmiştir. Karanlık odada uyumuyor dikkatli yandaki sesleri dinliyordum. Sonraları daha iyi kavradığım nakaratlar tekrarlanırdı. Para para para. Daha o zamandan beri paradan nefret ederdim. Sanırım bütün çocuklar işitmemeleri gereken şeyleri bir gün işitirler. Ben de işitip etkisinden asla kurtulamadım. Onun için bana ne zaman aşktan söz etseler? Ben henüz sizi aşktan söz etmiş değilim. Fakat neredeyse söz etmek üzereydim. itiraf ederim. Genç kız devam ediyordu. Annemle babamı birleştiren duygunun ne olduğunu söyleyemem. Aralarında galiba bir aşk varmış. Fakat sonraları birbirinden nefret etmeye başlamışlar. Nihayet kendi nefislerini acıyarak öldüler. Çünkü paraları yetmiyordu. İşte size... Paraya sahip olarak ona olan tiksintimi belirtmek istiyorum. Evet ben ihtiyar Lucas'ın servetine konmak için Fred Dorrance'la evleneceğim. Her türlü ihtiyaçtan kurtulacağım böylece. Beni istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Sedirden kalkıp pencereye yaklaştı. Uzaktan gök gürültüleri duyuldu. Brenda, bir şey söylemiyorsunuz. Kötü bir şey yaptığımı mı inanıyorsunuz? Hayır, aptalca bir harekette bulunduğunuzu düşünüyorum. Niçin? Duygusal meselelere dikkate almaksızın bir hukukçu gibi konuşacağım. Eğer annenizle babanız tarif ettiğiniz gibiyseler demek ki fazlasıyla paraya gereksinimleri varmış. Fakat paranın size bu kadar gerekli olmadığını biliyorsunuz. Yok canım. Evet paranın hayattaki rolü sandığınız gibi değildir. Siz Frank Dorrance evlenmeye kendinizi ikna etmişsiniz. Ya da bu bir saplantı haline gelmiş sizde. Bir anlamda siz yakışıklı Jack evlenmiş olacaksınız. Olabilir. Öyleyse siz hiç sevmediğiniz bir yaşam tarzına şimdiden mahkum ediyorsunuz kendinize. Öyle sayılabilir. Niçin böyle davranıyorsunuz şu halde? Buna hakkınız yok. Yerinden kalktı. Brenda pencerenin önünde ayakta duruyordu. Ona doğru yaklaşırken Nick'in niçin kendileriyle birlikte çay içmeye inmediğini iki genci yalnız başlarına bıraktığını düşünüyordu. İhtiyar doktor Nick'in yanında Frank Dorrance çok değerliydi. Hagın bu evlenmeye karşı durması... Onu çok sinirlendirebilirdi. Acele etmek gerekiyordu. Brenda bütün işler düzene girdi dedi. Biliyorum komşumuz bayan Kitty Bancroft Nedimeliğinizi yapacak düğünde. Nick kırık ayağına rağmen dans etmeye çalışacak. Ben bile aile dostu olmam nedeniyle bu düğünde hazır bulunacağım. Size ne yapmam gerekiyor? Benimle evlenmeniz. Halk bu sözlerden sonra biraz bekledi. Boynundaki ipek şarpı boğazını sıkıyordu sanki. Devam etti. ''Sizi sevdiğimi biliyorsunuz.'' Brenda başını çevirmeden ''Biliyorum.'' dedi. Eğer jüri kararını vermek üzere çekilmek isterse celseyi başka güne bıraktırabiliriz. Fakat belki de çekilmeden okuyacaktır kararı. Hak teşekkür ederim. Fakat imkanı yok.'' Hak, işte tam anlamıyla keskinlik.'' dedi. Ama beğeni en çok üzecek olan şey Frank'e aşık olmanız olasılığıydı. ''Kuzum, hak, saçmalamayın lütfen.'' ''Saçmalamak mı?'' Öyleyse benim teklifimin yapılmamış kabul edin. Kız hep arkası dönük duruyordu. Ama yüzünün kızarmış olduğu fark ediliyordu. Birdenbire yüzün dönerek bağırdı. Siz akıl almayacak derecede küstahlık ediyorsunuz. Kız heyecan içinde haga doğru yürüdü. Birbirlerinin kollarına atıldılar. Erkek onu kolları arasında sıktı. Dudakları birleşti. Fakat hak başını kaldırınca karşısında kapının önünde Frank Doranson durup kendilerine baktığını gördü. Frank koltuğunun altına bir tenis raketi sıkıştırmış, toplarla dolu adan torbayı saat rakkası gibi sallıyordu. ''Bu cins raporlar insanın başını döndürüyor azizim, hak dedi ve arkasından kahkahayı bastı. Ancak 22'sinde görünüyordu. Cildi pırıl pırıl yanan bir çocuk gibiydi. Hatlarının düzenli olması, belinin inceliği, bukle bukle saçlarının sarılığı ve gürlüğü erkek görüntüsünü bozmuyordu. Ama giyinişindeki bilinçli yapmacılık ve lahabalık onu erkeklerin gözünde antipatik etmeye yetiyordu. Gülerek yürüdü ve kendini bir koltuğa bıraktı. Hak sordu. ''Niçin gülüyorsunuz? Halimiz tuhaf mı buldunuz?'' ''Evet, öyle denebilir.'' ''Niçin?'' Frank sertçe baktı. ''Önce bu işi yapanı siz oluşunuz Hak. Brenda'ya karşı böyle bir harekette bulmuşsunuz. Kendi kendisi görmeniz mümkün olsaydı da...'' Tanık olduğu sahne delikanlıyı hiç de üzmüşe benzemiyordu. Aksine neşesi açılmış, konuşkanlığı gelmişti üzerine. Doğrusunu isterseniz sizin gülünç olup olmamanız bana vız gelir. Fakat bu gibi hareketleri sık tekrarlamamanız. Birbirimize karşı kötü şeyler yapmak zorunda kalırız. Aydınlatmanıza teşekkür ederim. Bunun yeterli olduğunu mu düşünüyorsun? Doğal değil mi? İsterseniz Brenda'ya sorunuz. Ona aşkınızı söylediniz. Size cevabı ne oldu? Karşımda böyle tavırlar takınmayın lütfen. Kendinizi fena bir duruma sokmuş oldunuz. Ben de bu halinizden yararlanacağım. Eğer engellemezsem nişanlımla flört etmekte de devamı niyetlisiniz herhalde. Açık olmak en iyisi. Ben Brenda'dan sizin evlenmesini istediğinizi biliyorum. Bak sen demek bizi dinlediniz. O kadar ayrıntıya gerek yok. Bilgi edinmek için mümkün olduğu kadar uğraştığımdan emin olabilirsiniz. Ne yapsanız Brenda ile evlenemezsiniz. Çünkü onun bana ait olmasını istiyorum. Brenda Frankin koluna girdi. Ona teklifini kabul edemeyeceğimi söyledim. Hag Rowland fenalaştığını hissetti. Neredeyse bayılacaktı. "Anladım," diye kekeledi Pekala. Brenda gülümseyerek benden nefret etmeyeni sakledi. Kız ara, kız aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi davranmaya başlamıştı. "Hak, durun bakalım, nedenini açıklamalısınız." Frank, "Tartışmanızın yeri değil," dedi. "Ben dinleyin azizim Hak." Siz zaten bu kadarla bile yeter derecede gülünç oldunuz. Daha fazla ısrara gerek yok. Erkeklerin çoğu benim durumuma düşünce rakiplerinden nefret ederler. Fakat ben bu genel kura, kurala uymayacağım. Bir şartla Brenda'yı benden koparmak için çalışmayacaksınız. Nefret etmeyeceğinizden eminsiniz demek. Bütünüyle. Önce Brenda beni seviyor. Çünkü sevmese bile işin içinde çıkar söz konusu. Bu da ikincisi. Brenda orası öyle dedi. Evet sevgili Brenda. Umarım bizim karlı işimizi bozup berbat etmek fırsatını kimseye vermezsiniz. Tekrarlıyorum Hulk. Size karşı nefret besleyecek değilim. Buna karşılık siz de işi azıtmayacaksınız. Hak Brenda'ya sordu. Siz ne dersiniz? Frank'in son sözlerine katılıyorum. Frank, her şey yoluna girdi diye konuştu. Artık durumu böylece tespit ettikten sonra fırtına başlamadan tenis oynamaya gidebiliriz. Bakınız az kalsın unutuyordum. Kiti, Kiti hadi gelin artık. Brenda çevik bir hareketle yerinden fırladı. Demek böyle. Hak şu anda Kiti'nin orada bulunmasına memnun oldu, çünkü onu iyi bir insan olarak tanırdı. Kiti 30 yaşlarında dul kalmıştı. Çok canlı ve hareketli bir kızdı. İri yarı olmasına rağmen bu hali güzelliğini bozmuyordu. Güzel vücutlu bir ins ve insanı saran bir güzellikteydi. İçeri giren Kiti durumu yatıştırmak için şakrak bir şekilde söze başladı. Hello çocuklar. Frank ya o kitabı almadan gitmişsiniz. Halbuki unutmayasınız. Ya holdeki masanın üzerine koymuştum. Merhaba Brenda. Siz nasılsınız Hak? Tenis için ne hava değil mi? Kendinizde düşmanla boy ölçmek kuvvetini buluyor musunuz Hak? Frank neşelendi. Hak iskemle üzerinde raketi aldı. Rakibine dönerek Sizi, Siz her razıdoladığınız şeyi sonunda yapar mısınız? Frank gülümseyerek genellikle evet dedi. Bunda nasıl başarılı olduğunu sorabilir miyim? Sevimli oluşumun rolü büyüktür. Bunda azizim hak. Niçin saklayayım ki sevimlik bana Allah vergisidir? Çocukluğumda sevimliliğim para etmezse yere yatıp tepiniyordum. Şimdi artık büyüdüm ve bu tekniği ilerlettim. Ancak prensip eskisinin aynıdır. Anlaşılıyor. Fakat sizi iyice pataklayan biri çıkmadı mı? Çıktı elbet. Fakat işe yaramadı. Zira ısrarım artıyordu. Beni öldürmeleri mümkün olmadığı için istediğimi yapıyorlardı sonunda. Bu iyi bir sistem değil mi? Mide bulandırıcı bir sistem. Bu derece faziletli olmanız neden nedir? Siz, siz hayattaki beceriksizliğinizi itiraf etseniz daha iyi olur. Zorluklarla pençeleşmekten zevk alırım ben. Zor durum devam ettikçe güçlenirim. Peki ama Nick nerede? Çay içmek için neden gelmedi? Brenda cevap verdi. Aşağıya inmedi. Bir polis memuru geldi. Bir konuyu tartışıyorlar. Bu haber Frank'i bozmuştu. Polis mi? Acaba Nick'in geçirdiği kaza için mi gelmiş? Sanmam. Niçin? Çünkü Maria misafirin kartı üstüne almış. CID müfettişlerindenmiş. Kitty gözlerini iyice açarak Demeyin. Önemli bir durum bu. Acaba Scotland Yard'tan mı geliyor? Bu durum gerçekte yok. da romanlarda var sanısına kapılırım. Demek şimdi önemli bir dedektifle aynı çatı altındayız. Sahi burada mıymış? ''Gördüğüm neyse onu söyledim.'' Kitty sordu. ''Peki ne arıyormuş burada? Kimin peşindeymiş?'' Frank söze karıştı. ''Saçma. Bu evin içinde onu ilgilendirecek biri bulunamaz. Bence müfettiş buraya bir vergi işi ya da buna benzer bir şey için gelmiştir. Nick bu işlerde ustadır. Şimdi ben güzel bir tenis oynamak istiyorum. Yağmur boşamadan önce geliyor musunuz? Ondan haber verin.'' Brenda coşkunlukla ''Ah yağmur yağsın istiyorum.'' Bahçeye çıkan Brenda'nın yanında Hag vardı. Arkadan da Frank ile Kitty yürüyorlardı. Bana çok kızdınız değil mi diye sordu Brenda. Hak kızın yeniden eski konulara dönmesi üzerine aman yarabb bu iş bitmemiş miydi dedi. Fakat beni buraya kadar izleyen arkamdan koşan siz değil misiniz? Bilmiyorum ama artık bir adım bile ilerlemeyeceğim anlıyor musunuz? Brenda bir kez daha mı küçük düşmemi istiyorsunuz? Hayır artık nasıl bir hareket çizgisi izleyeceğimi biliyorum. Bugün hepimizin de nasıl bir şeytanın komutası altına girdiğimizi bilemiyorum. Cinnet rüzgarları esiyor. Sanki bir cinayet kokusu var çevrede. Evet evet hiç şaşman böyle bir şey olursa. Ben de öyle. Siz de mi? Genç hukukçu şaka olsun diye söylemişti bunu. Kız ciddileşmişti. Elbette. Ama siz anlamıyorsunuz. Sorun başka. Benim Frank evlenmem için yeterli ve esaslı nedenler var hak. Bundan herkes memnun olacak. Bunları... Özellikle de üçüncü bir kişinin yanında anlatamazdım. Ama şimdi öğrenmenizi istiyorum. Kordon hemen yanında neşeli bir ses duyuldu. Geldik işte. Frank raketini havaya attıktan sonra devam etti. Brenda ile ben, Kitty ile de siz. Güneyde biz olacağız. Buna karşılık siz ilk servise atabilirsiniz. Hak ceketini çıkarırken büyük bir heyecan dalgasının kendini sardığını hissetti. Frank fileyi açtı. Topları ortaya çıkardı. Oyun başladığında Hak kazanmasının şart olduğunu düşündü. Ama Frank çok güzel oynuyordu. Tenis oyunu devam ederken Doktor Nick de çalışma odasında tanınmış polis müfettişi Hadley ile konuşuyordu. Gerçek adayla Nicholas yangın yani Nick'in odası birinci kattaydı. Alçak tavanlı geniş iki penceresi bahçeye öbür ikisi de garaja giden ağaçlıklı yola bakan bir odaydı. 10 Ağustos Cumartesi günüydü saat ise 5.50'yi gösteriyordu. Hadley ev sahibinin ikram ettiği kaliteli bir provu içiyordu. Açık konuşayım doktor. Bu girişinizden bana hoş olmayan şeyler söyleyeceğiniz anlaşılıyor. Size Sir Herbert'ın gönderdiği haberi bildirdim. Buna kendim de bir şeyler ekleyeceğim. Aziz dostunuz Frank Dorans'ın çok berbat bir herif olduğunu söylesem inanır mısınız? Kesinmiş gibi söylüyorsunuz. Evet öyle fakat bu sizin üzerinizde hiçbir etki yapmamış gibi görünüyor. Nick sinirlenmeye başlamıştı. Ne yapabilirim? Çağırıp azarlayayım mı? Sonuç olarak Frank'in mahkemeye düşecek bir harekette bulunduğunu sanmıyorum. Nick'in tutumu hiç de iyi değildi. Gözlerinden birine örten gözlüğünü yüzüne kötü bir anlatım veriyordu. Bir hafta önce arabasını bir ağacı çarpıp yam yastı etmişti. Sağ kolu ve sol bacağı kırılmıştı. Sargılar içinde tekerlekli koltuğunda bir mumya gibi oturuyordu. Oyun oynamak onun için ölüm gibiydi. Yaşına bakmadan hep gençlik gösterilerinde bulunan bu yaşlı salon adamı niçin bunlar kahredici bir durumdu? Zekası ve vücudu şaşılacak derecede işlek birisiydi. İngiltere'de psikanalizin henüz bilinmediği bir dönemde bu konuyu kendine uğraş alanı seçen doktor Nicholas Young küçük bir servet sahibi olmuştu. Kasa, kazadan sonra yazı yazamadığı için zekası paslanmasın diye bulmacalar çözmekle zaman geçiriyordu. Misafirine dedi ki, Sakın yanlış anlamayın. Verdiğiniz haberden dolayı memnunum. Polis memuru. Sizin memnuniyetiniz beni ilgilendirmiyor. Söylemem gereken şeyi söyledim. Zamanınızı aldığım için özür dilerim. Pardon sözüm bitirmedim. Biraz ayrıntılarını açıklar mısınız? Demek Frank'i iyi olmayan kimselerle görmüşler. Sir Herbert da bana haber gönderiyor. İhtiyatlı davranmak ve önlem almak için beni uyarıyor. Teşekkür ederim. Ama Frank'in kendisini lekeleyecek davranışlarda bulunmasını aklım almıyor. Acaba neler yaptığı konusunda size belgi, bilgi veriyor muydu? Laf aramızda dostum ne yaptığını bana vız gelir. Yeter ki işi açığa döküp rezalet çıkarmasın. Size şu kadarını söyleyeyim bu olan bitirimdir. Bundan hiç kuşkum yok. Nick bitirimliğine bitirimdir diye birkaç kez tekrarladı. Hem karakter hem de cesaret sahibidir. Bir ay sonra da Bob White'ın kızıyla evlenecek. İngiltere'de benzeri olmayan bir kız. İkisi birlikte 50.000 sterlinlik iyi bir mirasa konacaklar. Nick bir süre durduktan sonra devam etti. Evet 50.000 sterlin. Bir sene içinde erkek bir çocukları olunca adı Nicholas Young Dorrance olacak. Büyüdüğünde iyi okullarda okuyacak. Ordu ya da donanmadan birine ayrılması gerek. Frankie Noakes büyüttü. Ancak bazı noktalarda kendisini eleştirebilir. Fakat küçük Nicholas Young'un terbiyesi konusunda hiçbir söz söylenmeyecek. Bu gelecek çocuğun size ve babasına şeref getireceğinden kuşkum yok. Ha unuttum. Sizin Frank Dorrance ile bir yakınlığınız var mı? Frank'le mi? Akraba falan değiliz. Fakat bu delikanlının hep size benzediğini söyleyip duruyorsunuz. Evet bu çocuk birçok konularda bana benziyor. Hikaye epey geriye gidiyor. Kolejde 3 arkadaştık. Bob White, Jerry Knox ve ben. İçimizde yalnız Bob'un çocuğu oldu. Hayatta başarılı olmayan da yalnız odur. Benim de aşık olduğum bir kızla evlenmişti. Brenda adında bir kızları oldu. Herkes onu okşuyor şımartıyordu. Bob garip bir adamdı. Herkes gırtlağına kadar altın içinde sanırdı. Ama bir şey yoktu. Diğer ikimiz servetten yana oldukça şanslıydık. kes uzak teyze torunlarından Frank'i manevi evlat edinde. Bu oğlan adam edebilmek için çok uğraştı. Ben de yardımcı oldum. Bob White intihar edince karısı ve kızı perişan duruma düşmüşler. Onları arayıp buldum. Kadının ömrü uzun sürmedi. Onun ölümünden sonra kızını yanıma aldım. Ne yazık ki karakterine bir şekil vermek için oldukça geç kalmıştım. Yatılı bir okula verdim. Ama yaşça arkadaşlarından büyük olduğu için pek rahat edemedi. Sonra yanıma aldım. Bu süre içinde Noakes ile ben planlar yaptık. Rahmetli arkadaşımızın kızına manen bağlamıştık. Ona mutlaka yeğeni Frank evlendirmeyi düşünüyordu. Noakes geçen Kasım ayı gripten öldü. Vasiyet namesinde eğer evlenecek olurlarsa... Frank ile Brenda'nın kendisine varis olacakları kaydı ortaya çıktı. Ayrıca ilk çocuğun kendi ismini taşıyacağını da belirtiyordu. Ancak buna itiraz ettim. Müfettiş, çok ilginç dedi. İzin verirseniz bir soru soracağım. Soru mu ne sorusu? İki nişanlının bu vasiyet hakkında ne düşündükleri sorusu. Anlaşıyorlar mı? Elbette birbirlerine bayılıyorlar. Sorunuzla neyi kastettiniz? Bir şey kastettiğim yok. Yalnızca bilgi sahibi olmak istiyorum. Doktor ısrar etti. ''Hayır, garip bir tavır takınmıştınız. Bir konuya girmek istiyorsunuz. Yoksa bildiğiniz bir şey mi var? Ha, hukukçu Hag Rowland meselesi. Oğlanın Brenda'da gözü varsa şaşmam doğrusu. O hesaba bile katılmaz. Eğer bir münasebetsizliğe kalkışırsa...'' ''Sinirlenmeyin doktor, Hag Rowland mı dediniz? Avukat Rowland'ın oğlu mu?'' ''Evet, bildiğiniz bir şey mi var?'' ''Hadli, yok efendim dedi. Aslında bu konu beni ilgilendirmez.'' Yalnız bu çocukla mesleki alanda takışırsanız ayağınızı denk alın. Çünkü o yetenekli. Kimmiş o yetenekli? Küçük Ronald mı? Güldürmeyin beni. Yetenekliymiş. Halbuki bizim Frank'le karşılaştırılırsa aptalın tekidir. Geçen akşam cürümler üzerine tartışıyorlardı. Hak gülünç duruma düştü. Brenda ile Frank elbet evlenecekler. Kısmetleri olan bu parayı çocuklar kaçırmayacaklar elbette. Ben de öyle sanırım. Fakat Frank Doris evlenmeden önce ölürse... Nick gülmeye başladı. Bu ihtimal geçerli değil. Çünkü Frank'in sağlığı yerindedir. Gene de varislerden biri ölecek olursa miras ötekine kalacak. Frank değil ölmek hastalanmaz bile. İnsan hiçbir şeyden emin olmamalı. Nick sabırsızlanmıştı. Rica ederim söyleyeceklerinizi açıkça söyleyin. Deminden beri bir şeyler saklıyorsunuz. Söyleyeceğim şudur. Match Storges adında bir kadına söz edildiğini hiç duydunuz mu? Nick ferah bir nefes aldı. Aman Rabbim. Dilinizin altındaki bu muydu? Ben ise Frank'in bekçiyi öldürdükten sonra İngiltere Bankası'nın soyduğuna dair bir haber vereceğinizi sanmıştım. Demek o kadından söz etmek istiyorsunuz. Bizim oğlanın bu kadının adı çıkmış. Peki ne suç işlemiş? Onun sözünü mü tutmamış? Ondan çocuğu mu olmuş? Hayır sorun o değil. Ya ne? Siz bana küçük bir hikaye anlattınız. Ben de size bir hikaye anlatacağım. Bundan iki ay önce Frank Dorrance adındaki bir genç müzik müzikolde Matcher Storges ile tanışıyor. O sıralarda bu kadın bir tuvalet satıcısının yanında memurmuş. Sanırım en uygun budur. Sizin doğranız ile birkaç kez dolaşmaya çıkmışlar. Kadın kendini güzel göstermek için mağazanın elbiselerinden bazılarını alıp giymiş. Ertesi sabah da yerine koymuş. Sonra da bu küçük olayın farkına varmışlar. Frank beyaz bir elbiseye kırmızı şarap dökmüş çünkü. Elbise 15 sterlinde değerindeymiş. Leke çıkarılmadığı için kızın hatasını itiraf etmesi gerekmiş. Mağazada büyük bir rezalet olmuş. Fakat patronlar gene israflı davranmışlar. Parayı ödemes karşılığında kızı işinden çıkarmamaya karar vermişler. Haftada iki sterlini ancak kazanan bir kızcağızın 15 İngiliz sterlini ödemesi ne demektir? Match Sturgers de galiba West End yanlarında bir dairesi olan sizin by Frank'e başvurmuş delikanlı bu işe üzüldüğünü fakat sorumluluğun kendine ait olmadığını söylemiş. Elbise giyen insanın daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Hatta böyle bir bahane uydurup kızın kendisinden yeni elbise parası koparmak istediğini eklemiş. Nick koltuğunda sabırsızlandığını belli ediyordu. Söylediği söze pek inanmaksızın yok Frank karakter sahibidir dedi. Aslında o kız bana başvursaydı daha iyi ederdi. İsterseniz yaptığı işe karakter değiniz. Sonuç şu olmuş ki Sturgis adındaki bu kız kendisine başka iş arayacak yerde dün akşam zehirlenerek intihar etmiş. Nick vay deyip fıstık çaldı. Eğer iyi anladıysam demek bir şeyler olacak ve Frank'in adı da bu işlere karışacak. Hayır, kız intiharı başaramamış. Oturduğum pansiyonun sahibesi zamanında yetişip doktor getirmiş. Ben de bu sayede bir şeyler öğrendim. Hadley ayağa kalkarak sönmüş sigarasını tabloya bıraktı. Elinin tersiyle dizlerindeki külleri silkip melon şapkasını aldı. Size bildirmek istediğim bunlar doktor, dedi. Soruşturma açılmayacak, önceden de bana söylediğiniz gibi Frank mahkemeye düşecek bir suç işlememiştir. Bunu yapmayacak derecede ustadır. Ancak laf aramızda bu olay hakkındaki fikrinizi öğrenebilir miyim? Nick yeniden heyecanlandı. Sağlam kolunu salladı. Sözü yeniden Hadley aldı. Korumanız altındaki delikanlı çok korkarım ki büyük tehlike altındadır. Günün birinde birinin onu haklaması pek mümkün. Öyle bir darbe yiyecektir ki en az bir ay yataktan çıkamayacaktır. Nick olay üzücü dedi fazlasıyla üzüldüğümü size söyleyebilirim. Bu genç kızın adresini bana verirseniz kendisine küçük bir çek göndermeye çalışırım. Sonra bakalım bir yere yerleştirilebilir miyiz? Fakat her şey göz önünde tutulursa Frank'in pek suçlu olmadığı anlaşılır. Belki de her şey tertipte. Hadley ev sahibini meraklı gözden geçirdi. Demek bütün bu hikayelerden sonra siz delik delikanlıyı çağırıp bir aşlamak niyetinde bile değilsiniz. Benim azarlamamı bile istemezsiniz herhalde. Nick kıs kıs gülerek böyle bir şey yapamazsınız. Bizim oğlan insan derhal kündeden atar. ''Yok canım.'' Nick ikna edici bir tavır takınarak ''Bana güveniniz.'' dedi. ''Genç kızın zararını karşılamak için elimden geleni yaparım. Bana başvurmaması iyi olmamış. Hemen mi gidiyorsunuz?'' Orada duran bir çıngırağı alarak hızla salladı. ''Maria, Maria Allah belanı versin bu kadının.'' ''Güle güle Bay Hadley.'' Hadley şapkasına bakarak ''Evet.'' dedi. ''Yalnız verdiğim haberi dikkate alın. Kızın bir dostu vardır.'' ''Dost mu?'' Evet kızcağız 15 sterlinin kendisinden isteyememiş. Çünkü başka bir erkekle gezmeye gittiğini itiraf edememiş. Oğlan bu sabaha kadar durumdan haberli değilmiş. Gazetelerden öğrenmiş haberi. Acaba Frank de gazetelerdekini okudu mu? Nick aykırdı. Okumuşsa ne çıkar sizin üstünüze vazife değil kimmiş kızın aşığı? Müzikoldeki cambazlardan biri. Adı Chandler. Olayı duyar duymaz polislere başvurmuş. Her şeyi kendisine anlatmışlar. Karakoldakilerin söylediklerine göre öyle çileden çıkmış ki rakibi her kimse kendisiyle tenha bir yerde karşılaşmalıymış. Kulağınızı büküyorum. Eğer bir durum olursa bize telefon edin. Allah koşacak alın. Nick'in verdiği cevap gökyüzünün gürlemesinden anlaşılmadı. Hadley arabasına binmek üzereydi ki yazı masasının üzerinde küçük saat 6'yı çeyrek geçeyi gösteriyordu. Fırtına büyük bir hızla bastırıverdi. Yağmur sağanlığı boşanırken doktor Nick bütünüyle hareketsiz kaldı. Odasına karanlık basmıştı. Artık saatin sesi bile dikkati çekmiyordu. Fakat ventilatörün uğultusu gök gürültüsüne eşlik ediyordu. Bir yandan da yağmurun sesi ortalığı kaplıyor. Nick düşünüyordu. Bir süre sonra başı dönmeye başladı, uzandı. Karanlık iyice bastırmış, tenis oyunu artık izlenemez hale gelmişti. Oyuncular topun gidip gelişini fark edemiyorlardı. Dördüncü oyundan sonra yer değiştirildi. Hugg Kitty güney tarafında yer aldılar. Bir rüzgar tenis kortunu süpürüverdi. Ağaçları koparıcasına büktü. Kiti'nin güneşliğini alnından alıp götürdü. Bunu izleyen şimşekle birlikte gök gürültüsü duyuldu. Brenda, bitirelim şu oyunu çok rica ederim diye aykırdı. ''Bitirmeyelim canım, niçin bitirmeliymişiz?'' diye cevap verdi Frank. ''Çok rica ederim Frank, hoşlanmıyorum, yıldırımdan da korkuyorum.'' Kiti zaten zorunluyuz.'' dedi. ''Niçinmiş, gök gürültüsün size bir zararı olmaz.'' Oyun gök gürültüleri içinde ve bütünüyle karanlık içinde devam etti. Frank galip bir şekilde out diye yıktı. 30-0. Fakat çok rica ederim bana bu oyunu bir daha oynamayın Hag Rowland. Hangi oyunu? Topu 10 adımdan tam suratıma attınız. Suratınızı görmüyorum da onun için bağışlayın. İsteyerek yapmamışsınızdır elbet. Haydi Brenda devam. Hag'ın kızacağından eminim, emindim. 2 puan daha tamamdır. Hag'ın kendinde olmadığı kesin Nefsine hükmetmeye çalışıyor, başaramıyordu. File'ye yaklaşarak, bugün kaç kez ağzınızı açtınızsa hep haklı çıktınız dedi. Bunlar yarım saat önce bir gözünüzü çıkarsam nasıl olur diye düşünüyordum. O zaman bunu yapabilseydim büyük mutluluklu yardım. Gerçeği söylüyorum, sizi öldürmek benim için en büyük zevk olurdu. Bu sözler karşısındakini heyecanlandırmadı. Söyledikleriniz o kadar kolay değil azizim. Hag. benim boyum sizinkinden 10 cm fazla. Ağırlığım da... Hem sonra sizden korkmuyorum. Sersemlikten de ho hiç hoşlanmam. Frank'in bu ruh durumu karşısında hak da ani bir değişme oldu. Genç hukukçu nefretinde devam ediyordu. Ama onu takdir etmekten de kendini alamıyordu. Siniri büyük bir acıya dönüştü. Anladı ki Frank'te en fazla nefret ettiği şey onun gençliği, kendine güveni, müthiş serin kanlılığıydı. Frank devamla sizinle düello etmeyi kabul etmezdim doğrusu. Bunun içinde haklı nedenlerim var. Darbelerinize karşılık vermeyecek bir adamla siz de çarpışmazsınız elbette Aksine yakışık olmazdı Tenis kortunun öte yanından Brandon'ın sesi duyuldu Böyle bir durumda hak elbette düello etmez Fakat siz bu kafada gider de böyle kaygıları olmayan bir adamla karşılaşırsanız Gündüzü o zaman görür Görürsünüz Frank Frank sakince cevap verdi Ondan da şu ya da bu şekilde yakamı sıyırmanın kolayını bulurdum azizim hak diye tatlı bir şekilde devam etti siz bugün ikinci olarak kendinizi gülüş duruma sokuyorsunuz. Bu derece yetenekli halinizle böyle durumlara nasıl düştüğünüze hayret ediyorum. Evet Brandon'ın iddiasına bakarak siz istidatlı misiniz. Kendi hesabıma geçen akşamki tartışmamız üzerine size iyi not vermedim. Haydi çene çalmayalım da yağmurdan önce şu seti bitirelim. Tam bu sırada fırtına kopmasaydı hak patlayacaktı. Frank nişanlısını çekerek Rowland topları toplayın diye bağırdı. Hemen hepsi sizin tarafınızda. Hulk topları toplayıp pavyona giden arkadaşlarına yetiştiği zaman sıklama olmuştu. Brian da bir türlü açılmayan kapıyı zorlarken öbürleri saçının altında bekleşiyorlardı. Genç kız bana yardım etsenize diye bağırdı. Bu kapının kilitli olduğunu sanmam. Kapı açıldığında içeri girdiler. Kiti çevreyi gözden geçirdikten sonra hayret dolu bir sesle ''Kuzum Frank dedi buraya öğleden sonra biri mi geldi dersiniz ben öyle bir durum görüyorum.'' ''Buraya mı ne münasebet.'' Gerçekten garip. Fakat Brenda'nın oturduğu sıraya bakınız. Biri buraya bir gazete bırakmış. Kibritiniz var mı? Frank bir kibrit yaktı. Sallanan ışıkla Daily Floatlight gazetesinin o günkü sayısını gördüler. Kitty, 3 çeyrek önce bu gazete burada yoktu dedi. Olmadığını Frank da onaylayacak. Yoksa bu çevrede serserilerle hırsızlar mı dolaşıyor? Hak Brenda'nın yüzündeki değişikliği de. Sanmam dedi Brenda. Hem bu pavyonda çalacak bir şey yoktur. Eski tenis ayakkabıları bir de şuradaki bavul. Frank sözü edilen bavula ayağıyla vurdu. İçinden şangırtılar duyuldu. Kitty haykırdı. Brenda utanmıyorsun vallahi. Bu güzel piknik takımları burada bırakılır mı? Termos da vardır. Geçen senenin pikniğinden beri burada bırakmışsın. Eve niye götürmedin şunu? Brenda haykırdı. Götüreceğim ayol hem de bugün. Zaten Maria da bu çanta yüzünden başımın etini yiyor. Kitty sesinin perdesini değiştirdi. Hoşuna gitmeyen sözler söylediysem affet. Ancak şu gazete yok mu? Bu kibrit daha çakıp şuna yakından bakalım. Güzel bir satıcı kız apartmanda zehirlendi. Kitty bir hayret nidas fırlattı. Peki ama bu kız gerçekten güzel. Adı da Matt Storges. Nasıl buldun şunu Frank? Frank fotoğrafa şöyle bir baktı. Fena değil. Anlaşılan ölmemiş. İntihar suç sayıldığı için polisten çekeceği var. Pirincin taşına yıktasın. Frank'in sesinde güçlükle önlenmiş bir zafer anlatımı vardı. Brenda'nın yanına oturdu. Hagla Kitty öbür sıraya oturdular. Kitty sordu. Kuzum intiharın suçu olduğunu nereden biliyorsun? Hukuk kitabına baktım. Niçin? Çünkü bu gibi konular beni ilgilendirir. Cinayetler ve intiharlar heyecan uyandırır. Özellikle cinayetler. Şimdi çözmemiz için ortaya bir problem koyacağım. Bir cinayet işlemek istese istediğinizi varsayalım. Nasıl hareket edersiniz? Dalga geçmek yok ama. Ben matematik olarak te tertiplenmiş kusursuz bir cinayete inanmıyorum. Bir gün bu konuyu konuşurken Nick coştu. İdeal sayılabilecek bir suçun mekanikliğini uzun uzun anlattı. Kendisini yenmenin imkansızlığını da ispat etti. Fakat o kadar muğlak bir cinayetti ki katil anlatılanların yarısına bile aklında tutamaz. Teorisini anlattıktan sonra fikrimi sordu. Fikrini beğenmediğim için kızdı. Artistik hayal gücüm yokmuş. Olmayacak teorileri bir yana bırakıp ''Tatbiki mümkün olanları tahille uğraşalım. Birinden yakayı sırmak istiyorsunuz. Onu yok edeceksiniz. Söz sizin Hagrold'un. Nasıl yaparsınız?'' Hulk sordu. ''Bu konuda gerçekten fikrimi mi almak istiyorsunuz yoksa bu da oyunlarınızdan biri mi?'' Frank keyifle cevap verdi. ''Pekala bilirsiniz ki aziz dostum aslında benim zihnim ciddi olarak böylesi konulara bağlanmaz. Vakit geçirmek için böyle bir konu ortaya attım.'' Kiti oyunumuz fena bir oyun değil galiba.'' dedi. ''Ben karbonik gaza başvururdum.'' Arabası olan için bundan daha iyisi olamaz. Öldürmek istediğin kişiyi sarhoş edersin ve motoru işleterek garajı kapatırsın. Frank sordu. Kuzum Kitty, kocanız Bay Bancorff nasıl öldü? Bu konu hakkında yeterli bilgi alamadık. Sizin hakkınızdaki bildiklerimiz de pek az. Komşu geldiğinizi, güzel köpeklerin sahibi olduğunuzu, mali yönden de epey varlıklı olduğunuzu öğrendik. Fakat bütün bunlar yeterli değil. Kocanızdan da hiç söz etmediniz. Kitty cevap verdi. Kocam tam size tarif ettiğim şekilde öldü. Hatta ben onu öldürmekle suçlandım. Ancak yeterli delil bulamadılar. Demin Nick'in yanına bir dedektifin gittiğini öğrenince oldukça korktum. Yeni bir şey mi çıktı acaba diye düşündüm. Bu sözler herkesi sarsmıştı. Fakat Frank'i daha çok ilgilendirdi. Kitty birden neşeli bir kahkaha patlattı. Ne kadar çocuksunuz Söylediklerimi inandınız. Frank sıçradı. Ne anlattıklarınız doğru değil miydi? Elbette değil. Kocam itibarlı bir Kanadalıydı. Yaşı benimkinin iki katıydı gripten öldü ondan sık söz etme işim iyi olduğu kadar da basit bir insan oluşumdandır Evet olur şey değil aslında ben de pek inanmamıştım Kitty gülerek benim geçmişim hakkında meraka düşmenizin cezasını verdim Eğer cinayete yetenekli görüyorsanız beni ayağınızda yakalıp evime kadar sık sık gelmeyin Gerçi ben de eve yalnız dönmem ya nedenini biliyorsunuz benim korkulacak bir halim var mı? Elbette yok fakat böyle hikayeleri şaka konusu yapma. Zevksiz bir şey. Sizi üzen bir sorun yok değil mi Frank? Çok saçma bir soru. Kitty, hayır hiç de saçma değil dedi. Buraya gelip cinayet konusunu açtığınızdan beri endişeli bir hal aldınız. Ne gibi bir olağanüstülük var? Kitty saçmalıyorsun. Eh siz gene ihtiyatlı olun. Brenda sen de hiç ağzını açmıyorsun. Herkesin zihnini bir şey kurcalıyor. Neymiş acaba? Brenda cevap verdi. ''Planlarım hazır. Mükemmel bir yol buldum.'' Küçük pavyonun havası nefes alınmayacak kadar ağırlaşmıştı. Üstelik dam da akıyordu. ''Frank, vay vay pek ilginç.'' dedi. Genç kız omuz silkte. ''Bu işe benim mühinerim yok. Geçen akşam bize Nick çıtlattı. İpucunu ondan aldım.'' ''Nick mi?'' ''Haberim yok.'' ''Brenda elbette.'' dedi. ''Çünkü sen burada bizim gibi oturmuyorsun. Zatı halinizi şehirde özel apartmanı var. Özel bir de hayatınız var.'' Sayın nişanlım, burada sizin bilmediğiniz pek çok olay oluyor. Nick size ne dedi Brenda? Hiç yanlış yapmadan, hiçbir ipucu bırakmadan cinayet işlemenin ne kadar kolay olabileceğini ispat etti. Tedbirin gayet basit olduğunu da söyledi. Hatırlıyorsun değil mi Kitty? Evet. Frank itiraz etti. Siz bozanlık ediyorsunuz. Kendi buluşunuz olan bir zeka oyunu bize anlatmanız gerekir. Metot neymiş onu öğrensek? Kitty güldü. Fakat biz bu sırrı yaymak istemiyoruz. ''Hem efendim ben bu hikayeden bıktım. Son zamanlarda tiyatroya gittiniz mi?'' Frank yüzünü buruşturdu. ''Aman bu kadınlar, siz de söyleyin Hug Rowland. Bir konuşmaya başlarız, bayanların hoşuna gitmek için elimizden geleni yaparız.'' Derken konuyu fecileştirirler, sonra da bırakırlar. ''Siz de aynı fikirde misiniz Bay Rowland?'' ''Hayır, ben başka konular üzerinde konuşmayı tercih ederim. Suçları çözmek iyi bir uğraş olabilir.'' Fakat insan doktorun iki yerinde olursa zihin yormak için bulmaca çözer gibi kağıt üzerinde oyalanır. Ancak insanları öldürmek üzere en pratik önerileri şundan bundan toplamak. Yok efendim. Niçinmiş? Çünkü siz üzerinizde şiddet kullanarak öldürülmüş bir insanla hiç karşı karşıya gelmemişsiniz. Ben öylelerini çok gördüm. Cesedin gözlerinde sabit bakışlar olur. Ağızları korkuyla açılmıştır. Bütün bunlar insanın rüyalarına girer. Buna eğlence konusu yapmayın. Kiti. Öf insan burada boğuluyor. Şu kapıyı açsaydın hak. Hak kapıyı araladı. Bir süre yağmur seyrettiler. Saat 7'de çevreye inanılmaz bir sessizlik kaplamıştı. İlk konuşan Frank oldu. Bitti dedi. Ama yağmurun yağması iyi oldu. Ama tenis kortuna bakın ne hale gelmiş. Şimdi canım banyoya girmek, martini içmek sonra da yemek yemek istedi. Yemeği bizimle yemeyeceğinize çok üzüldüm Bay Rowland. Çünkü hizmetçilerin hepsi de gitti bugün. Brenda ile Maria yapacaklar. ''Aman Brenda acele et çünkü mandalar kadar acıktım.'' Brenda ''Yemeği çabuk hazırlarız merak etme.'' dedi. Kitty ayağa kalktı. Akşam yemeğini erken yemek istediğini çünkü hizmetçisinin böyle istediğini söyledi. Frank'e kendisine evine kadar uğurlayacağını söylediğini hatırlattı. Frank tereddüt etti. Kitty ısrarla sigara tabakanızla kitabınızı bizde unutmuşsunuz onları alırsınız hem.'' Yani. ''Pekala çabuk dönerim. Ben yokken uslu oturun Brenda.'' Allah'a ısmarladık Rowland. Gerçi yeniden görüşmemeniz de muhtemel. Hak şaşkın şaşkın kala kaldı. Görüşmememiz muhtemel mi? Bugünkü olaydan sonra elbette. Neden sormanız bile fazla? Bunların ikide de anlatacağım. O zaman bu eve girip çıkmanız mümkün olmayacaktır. Anladım. Frank alay etti. Ya işte görüyorsunuz ya. Sonra size bir şey daha söyleyeceğim. Brandon'ın sizinle ilgilendiğini sanmayınız. Annesi çok serbest bir kadınmış. O da bu serbestliğin bir uzantısı olarak size hoşgörülü davranmıştır. Hak bu sözleri hafiften almaya çalışıyordu. Gülümsedi. ''Hadi uğurlar olsun. Çok geçmeden insanlara zarar veremez hale gelirsiniz evladım.'' Frank kiti Kitty yürüdüler. Brenda Hug'a sordu. ''Demin ne demek istiyordunuz bakalım?'' ''Açık değil mi? Size duyduğum aşk beni küstahlaştırdı.'' ''Arabanız nerede?'' ''İleride ötede ya da başka yerde. Çevrede o kadar çok çit var ki insan yönünü şaşırıyor.'' ''Sizden bir yardım isteyeceğim hak. Hemen şimdi buradan gidin. Sonra yine gelebilirsiniz.'' Bir an tereddüt geçirdi. ''Ben Frank'e de Nick'e de bu evliliğin olmayacağını söyleyeceğim.'' ''Sahi mi? Peki ikimizin evliliği olacak mı?'' ''Fikriniz değişmediyse evet.'' ''Fikrim değişmediyse mi? Aman Allah'ım bu soru da sorulur mu? Sizi sahip olmayı o kadar isteyen bana. İsterseniz birlikte konuşalım onlarla.'' ''Hayır olmaz. Ben eve gideyim. Siz de hemen gideceğinize dair söz verin bana.'' Yemek bitinceye kadar düşüneceğim Ondan sonra açacağım Arabaya yaklaştılar Brenda, Bu konu o kadar basit değil Frank beni kendine özgü bir biçimde seviyor Nick de bana bir vaz vazoymuşum gibi davranıyor Benim üzerime planlar kuruluyor Hadi şimdi gidin Ama sonra yeniden gelin Çünkü size çok ihtiyacım olacak Nick sert davranırsa beni kaçırmanız bile gerekebilir Pek kaçta geleyim? 9.30'da Peki kendinizden misiniz, değil mi? Sonra pişman olmayacaksınız Eminim kanıtı da şu yolun ortasında beni öpmenize izin vermişimdir eğer isterseniz. Hak ayrıldığında büyük bir sevinç içindeydi. Öyle ki arabanın lastiklerinden birinin patlak olduğunu ancak biraz ilerledikten sonra anlayabildi. Tekerlek büyük bir çiviyle delinmişti. Lastiği değiştirildiğinde saat 7'yi 20 geçiyordu. Pompası yoktu. Başka kimseler de görünmüyordu. Birden aklına Nick'in garajında rafa asılı pompa geldi. Ben de uzaklaşmasını söylemişti ama nasıl olsa şimdi yemekte olurdu ve kimse garaja girdiğini göremezdi. Garaj kapısına geldiği zaman gözü tenis alanına giden bahçe kapısına eleşti. Kapı açıktı ama bizzat el ile kapadığını hatırlıyordu. Merak etmişti. Kapıya yaklaştı. Tenis alanı çamurla örtülüydü. Sahanın ortasında bir elbise külçesi görür gibi oldu. Beyazlar giyinmiş, kolları ve bacakları çıplak birinin ağır bir yükün altında sendelediğini gördü. Yük yere bırakılınca tabak çanak sesleri duyuldu. Hak koşmaya başladı. Brenda'yı çit kapısıyla pavyon arasında buldu. İleriye doğru eğilmiş kolları sarkmıştı. Saçları karma karışık, yüzü çamur içindeydi. Hak diye bağırdı. Çok kötü durumdayım. Meğer tenis sahasının ortasında çamura bulanmış halde yatan Frank Dorrance'mış. Yüzü mosmordu. Gözleri camlaşmış ve ağzından köpükler saçılmıştı. Kendi ipek eşarbıyla boğulmuştu. Her hali büyük bir mücadele sonucu öldüğünü gösteriyordu. Brenda, "Aman Allah'ım, onun böyle olmasını istememiştim. Yapmamalıydım. Niçin yaptım bu işe?" Delikanlı sakinleşinde dedi. "Ben mahvoldum, Hak. Hayır Brenda, sizi bu kötü durumdan ben kurtaracağım." Derin meslek bilgisiyle olayın geçtiği sahneye baktı. Tenis kortunun çamurlu yüzeyinde ayak izleri görünüyordu. Önce Frank'inkiler kapıdan düz bir şekilde öldüğüyle gitmişti. Yanında da onun izlerine paralel olarak Brenda'nınkiler fakat onunkiler hem gidiş hem dönüş halindeydi. Başka da hiçbir iz yoktu. "Hak, beni dinleyin. Öldüren siz değilsiniz dedi. Bu noktada ısrar ediyorum. Öldürmemiş olduğunuzu aklınıza iyice yerleştirin. Anladınız mı? Evet. Şimdi ikinci noktaya geçelim. İzin verin Frank'i öldüren ben değilim doğru bu. Ama benmişim gibi görüneceğim. Ama bunu bu işi ben nasıl yapmış olabilirim ki? Size bunu yapmamalıydım derken suçu kastetmiyordum. Frank'e doğru koştuğumu, çamurda iz bırakarak yanlış iş yaptığımı söylemek istemiştim. Düşünmeksizin hareket etmiştim. İşte orada, Frank'in yalnızca gidiş, benim de gidiş dönüş izlerimiz var. Hak, onu öldüren ben değilim, buna inanıyor musunuz? Elbette, her şey yoluna girecek. Hayır hak, hiçbir şey yoluna girmeyecek. Kendisini gördüğümde aynı durumdaydı. Yalnız yüzü koyun yatıyordu. İpek atkıda boynunu sıkmıştı. Bu adam fena birisiydi. Onu kendi ellerimle... Hatta aynı şekilde boğarak öldürmeyi düşünmüştüm. Onu yüzü koyun kaldırdığım zaman bundan daha korkunç bir görünüş olmayacağını anladım. Bir dakika izin verin. Onu göremeyeceğiniz şekilde döndürün de heyecanınız dinsin. Olup bitenleri anlatın bana. Brenda meşin bavuldan yana döndü. İşte bu neden oldu. Nasıl? Evden ayrılıp biraz yalnız kalmama neden ol. Cumartesi akşamları hizmetçiler izinli olduğu için Maria'yı yemeğin hazırlanmasında ben yardım ederim. Zalim ihtiyarım biridir. Bazen çok aksilik eder. Bu akşam iyice sabrımı taşırdı. Biraz nefes almak için bu piknik bavulunu getirmek geldi aklıma. Zaten Maria da onu isteyip duruyordu. Saati tam olarak anımsıyor musunuz? Yaklaşık olarak 7:20 geçiyordu. Devam edin. Demek Maria sizin buraya geldiğinizi biliyordu. Şimdi saat kaç? 7.30. Peki hala sonra? Fakat Hag benimle niçin bu şekilde konuşuyorsunuz? Hikayenin ayrıntılarını tespit etmem gerek. Bir cinayet işlenmiştir Brenda. Sizin buna karışmamanız gerekir. Sen karışmaman mümkünmüş gibi. Siz henüz her şeyi bilmiyorsunuz. Göreceksiniz. Beni nasıl suçlayacaklar. Sizi ben koruyacağım. Sonra ne oldu? Bur buraya acele etmeden geldim. Bavulu almak için pavyona gittim. Tam yükle çıkıyordum ki cesedi gördüm. Heyecanla tenis sahasının ortasına kadar koştum. Piknik bavulunu elinizden bırakmış mıydınız? Bırakmamıştım. Niçin ama? O heyecan içinde bırakmak aklıma gelmemiş olmalı. Koşuyordum. Bahçenin tahta parmaklık kapısı açık mıydı? Evet Frank'i gördüm. Eşarp'ın düğümü çözülmüştü. Çünkü ancak bir defa sarılmıştı. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için boyun atkısını çekmek istedim. Fakat bu an kimse onu öyle sıkı çekmiş ki Eşarp adeta boynuna gömülmüştü. Çözmek için epey uğraştım. Hatta tırnağım kırıldı. Bu da bir suç izi olarak orada duruyordur. Devam et. Birden yaptığım ihtiyatsızlık aklıma geldi. Ayak izlerimin varlığı bir felaketti. Çılgın gibiydim. Oradan koşarak çıktım. Peki orada daha başka iz yok mu? Yok. Hak tatlılıkla dinleyin beni Brenda dedi. Ben buna inanmıyorum. Şimdi yeniden yüzünüzü öbür yana dönünüz. Frank'i öldürmek için daha önce oraya birinin yürümüş olması gerekir. Gittikçe karanlık basıyordu. İki genç doktorun' Nick'in böyle bir darbeyi nasıl karşılayacağını düşünüyorlardı. Kiti'yi geçirdikten sonra dönerken parmaklarının yanından geçmiş olacaktı. Bir sonra da beklemiş, sonra da içeri girmesini sağlamış olmalıydı. Brenda, sorun bununla bitmiyor dedi. Pavion'la biraz önce konuştuklarımızı anımsarsınız. İnsanı öldürmek için mükemmel bir yol bildiğimi, bu sayede hiç yere geçmeyeceğimi söyleyerek kendimi kendimi mahkum ettim. Evet. Benim aklımdan geçen de boğmaktı. Kiti bunun böyle olduğunu biliyordur. Bu işi bana öyle kolay görünmüştü ki İnanamadım ve iddianın doğruluğunu bir tıp kitabından kontrol ettim. Maria beni bu deneyi yaparken yakaladı. Bir genç kızın bu gibi işlerle uğraşmasının çirkin olduğunu söyledi. Düşünün ki ben avuçlarımı yanınıza dayıyoruz, iki baş parmağımı karotit damarlarınıza basıyorum. Siz neye uğradığınızı bilmeden kendinizden geçiyorsunuz. İşte metot bu. Siz kendi kendinizi dehşete düşürüyorsunuz. Yeter. Bırakın da sözümü bitireyim. İnsanın boynunda ipek bir eşarbı varsa iş daha da kolaydır. Uçlarını iki taraftan yakalayıp arkadan çekmek yeter. Frank'in eşarpına gözlerimi dikerek bütün bu akşam bunları düşündüm. Kuşkusuz böyle bir şey yapacak değildim. Bu cinayet inceden inceye saplanmış bir cinayettir. Pavyonda gazeteyi bırakan kimdi? Frank nasıl oluyor da o kızın intiharına dair öyle bilgi sahibi bulunuyor? Nick'in ziyaretine dener bir polis hafiyesi geldi. Siz neyi uygun görürseniz onu yapmaya hazırım. Bütün bunları bırakıp ne yapacağımızı düşünelim. Önce bana söylediğiniz her şeyi unutacaksınız. Özellikle Frank'ten kurtulmak istediğinizi. İkinci olarak da ayak izlerinizi sileceğiz. Sizin burada bahçıvan takımınız var mı? Evet pavyonun arkasında olacak. Tenis kortunun satın düzeltiriz onunla. İyi pavyonda yedek tenis ayakkabıları olduğunu da söylemiştiniz. Gidip onu giyin. Şimdi giydiğiniz ayakkabıları da bana getirin. Brenda denilenleri yaptı. Ayakkabılarını değiştirdim şimdi ne yapayım? Piknik, piknik pavulunu eski yerine bırak. Hag Brandon'a lake yok etmeye girişti. Bu arada pavyondaki gazetenin yerinde olmadığını görmüşlerdi. İşe koyulmak üzereyken sinirli bir ses duydular. Bay Hag Rowland, Branda yemeğe gelmekten niçin al koyuyorsunuz? Hem o silindir ve tokaçıyla ne yapıyorsunuz? Arya, uyan yaşlı doktor sarsarak uyandırdı. Uyan sana Nick, uyan. Doktor silkinerek uyandı. Önce sağlam bacağını kımıldattı, öbür bacağı kırıktı. Hizmetçinin yüzünde dehşet ifadesi vardı Nick Yahu ne oluyor dedi öfkeyle Bay Frank'i efendim İnanmamıştım ama gözlerimle gördüm Tenis salonunun ortasında yatıyor İpek boyun atkısıyla boğmuşlar Bayan Brenda öldüğünü söylüyor Nick gözünün önünden bir kabus kovmak ister gibi gözlerini kapattı Neymiş anlattığın saçmalar Frank bu saatte tenis oynuyordur Masanın üzerindeki saate baktı 8'e 20 vardı Allah'ını seversen beni Dedi kadın ''Frank öldü diyorum sana.'' Brenda tenis pavyonundan piknik çantasını getirmek için gitmişti. Gecikti. ''Ne oldu?'' diye bakmaya çıktım. Hagla birlikteydiler. Frank de alanın ortasında yatıyordu. Yaşlı kadın bunları söylerken titriyordu. Nick hiçbir harekette bulunmadı. Gözleri hala yarı kapalıydı. Sonunda ''Hayır mümkün değil.'' dedi. ''Ben de bunun olmamasını o kadar isterdim ki.'' ''Peki kimi öldürmüş olabilir?'' ''Kimin öldürdüğünü bana da söylemediler.'' ''Polise telefon etmemi tembihlediler.'' Ama bence Hag Rowland yapmıştır. Öldürmekle yetinmemiş, tokaçla kafasına vurmak isterken yakaladım. Doğru mu bunlar? Maria heyecandan boğulacakmış gibi cevap verdi. Elbette doğru. Şu ikisi yok mu? Suçüstü yakaladığımda ne halde olduklarını görmeni isterdim. Oğlanın elinde tokaç vardı. Öbürü de bir şeyler saklamaya çalışıyordu. İzler eğer Hag'ın değilse her şeye razıyım. Nick hiddetlendi. Sus be cadı. Brenda ne yapıyordu orada? Niç, niçin bahçeye yolladın onu Nereden bilebilirdim ki Nick sinirliydi Sana inanmıyorum ama gene de gördüklerini anlat Hizmetçi hikayeyi karışık bir şekilde anlattı ve sonu şöyle bağladı Sonra Hag bana bağırıp olayı polise bildirmemi söyledi Ben de önce sana anlatacağımı ondan sonra Bu Hag Rowland hakkında anlattıklarını doğru mu Yemin ederim Ha şu polisin adamı yok mu Gene geldi Polisin adamı mı hangi polis Hani canım bugün gelen hadliymiş adı Nasıl oldu da hemen geldi Onun için gelmedi seni sordu Önemli bir şey konuşacakmış seninle Ben tam Brenda'yı çağırmaya giderken geldi Ben de seni uyandırmayacağımı söyledim Şimdi kütüphanede olacak Eğer görüşmek istemezsen göndereyim Demek görüşmek istediğimi sanıyorsun Ver şu koltuk değneğimi. Şimdi karakola telefon et Hayır hayır kendim telefon edeceğim Onunla görüşmek çok istiyorum Yatsan daha iyi olmaz mı Yatmak mı? Şunu da söyleyeyim ki el alemin içinde bana nik demen la gösterirsen seni gebertirim kaltak. Anladın mı? Koltuk değneğinin yardımıyla güç beraa kalktı. Pencereye kadar sürüklendi. Tenis alanına baktı. Oysa alan buradan görünmüyordu. Brenda boynunu büktü, fakat sakinde. Madem madem Maria izleri gördü, şimdi ne yapsak fayda vermeyecek. Aslında fikriniz de saçmaydı. Hak elindeki aleti bırakarak, hayır. Aksine o sayede kurtulabilirdik. Fakat başaramadık. Şimdi başka bir çare bulmalı. Ha gerçeği saklamamız doğru mu acaba? Hakkınız var güzelim. Her şeyi olduğu gibi açıklamamaktan başka bir çıkar yol yok. Fakat nasıl inandırabiliriz onları? Bir süre düşündü. Sonra bu işin içinden çıkabilecek tek insan Gideon Feldir. Ama onu nerede bulabiliriz? Mümkün olsa da ayakkabılarınızı başkalarının giydiğini kanıtlasak Böylece suçu üzerinize at atmak istediğini Çıkardığınız ayakkabı nerede? Çantada Piknik çantasında mı? Evet Maria'nın geldiğini görünce şaşırdım Tenis ayakkabılarım o çamurlu haliyle görmesini istedi Ayakkabılarınız kaç numara? 4 Çocuk ayağından az büyükçe Öyle ama niçin ilgilendiriyor bu sizi? Hak biraz düşündü Hayır düşünüyorum ama taşı geldiğine getiremiyorum Bu ayakkabıları ancak bir kadın giyebilir siz bana bu işin bir çocuk tarafından bile yapılacak kadar basit olduğunu söylüyorsunuz ama... ...ancak bir erkek tarafından yapılabilir. Kadınlar asla boğmak yoluyla adam öldürmezler. En iyisi gerçeği söylemektir. Brenda bezgin bir sesle, ''Ben de öyle hareket edeceğim. Şimdi içeriye giriyorum. Acaba polis ne zaman gelir?'' 15-20 dakikaya kadar. Niçin sordunuz? Şu anda kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Banyo yapıp temizleneceğim. Bir sürede dinlenmeniz gerekir. Bana gelince bir süre daha burada bekleyeceğim. Genç kız endişeli bir şekilde sordu. Niçin? Bir iki noktayı tehtikik edeceğim. Kız erkeğe sokularak ağlamaklı bir sesle ah hak zihninizde bir plan hazırlıyorsunuz. Aman dikkat edin zararlı bir şey olmasın. Delikanlı titriyorsunuz dedi. Öyle hafif giyinmişsiniz ki şaşılacak şey değil. Alın size ceketimi vereyim. Ya içindedir ama ısıtır. Kızın itirazlarını aldırmadan sarıp teminat verdi. Namusum üzerine söz veriyorum Brenda. Saçma sapan şeyler yapmayacağım. Her şey olduğu gibi haber vermeyi karar altına aldım. Fakat şu tırnak parçasını cesedin elbiseleri arasından bulup çıkarmam çok önemlidir. Bu arada işimize yarayacak bazı izler de ele geçirebilirim. Haydi şimdi git. Birbirlerine sarıldılar. Genç kız uzaklaştı. Hak yalnız kalınca tenis alanını yeniden gözden geçirdi. Cinayetin ustalıkla işlendiği açıktı. Parmaklık kapısını açarak tenis kortuna girdi. Çamur kumlu topraktan süzülmüş, kurumaya başlamıştı. Ayak izleri yer yer katılaşmıştı. Hayli derin görünüyorlardı. Hak bunları bozmaktan vazgeçti. Öteden dolaşıp cesede yaklaştı. İzleri çamur kuruduğu için hafif çıkıyor ve sonradan olduğu da anlaşılıyordu. Cesedin etrafındaki toprak çiğnenmişti. Burada büyük bir uğraşmanın olduğu seziliyordu. Brandon'ın ağır çantayı bıraktığı yerde kısmen fark ediliyordu. Eşarbın bir ucu yırtılmıştı. İpek boyun atkısının üzerinde tırnak izleri vardı. Acaba bu izler yalnızca maktulün müydü? Bu düşünce Hag'ı ilk ilkirtmişti. Çakmayı yakarak alevi maktulünün yüzüne yaklaştırdı. Brandon'ı kırılmış, ay şeklindeki tırnağını bulup aldı. Bu suçu işleyenin Brandon olması mümkün müydü? Buna inanamıyordu. Çünkü Frank kendisini korumak isterken çamurlara bulanmıştı. Oysa Brandon'ın boğuşmuş bir hali yoktu. Bir ışırtı duydu. Başını çevirince Kitty'yi gördü. Güzel sesin eteğini kaldırarak ilerliyordu. Demek doğruymuş. Evet doğru. İnanmamıştım. Hatta Brenda bana ciddi ciddi söylediği zaman bile inanmamıştım. Brenda'yı mı gördünüz? Nerede? Evde. Doktor Nick'in evinden geliyorum. Frank'le dans etmek için bir yere gidecektik. Birkaç dakika önce geldim ve haberi aldım. Nick polise katilin siz olduğunuzu söylüyor. Hulk haykırdı. Polise mi? Fakat henüz polis gelecek kadar süre geçmedi. Gelmiş işte. Hani odasındaki polis vardı ya. İşte yine o gelmiş. Brenda odasına çıkarken onunla karşılaşmışlar. Konuşmuşlar mı? Brenda konuşmak zorunda kalmış. Polis ne sormuş? Bilmiyorum. Tartıştıkları yere beni sokmadılar. Brenda birazcık aklını oynatmışa benziyor. Ağlamaya ve sizi istemeye başladı. Maria'ya göze yalnız Brenda'yı değil sizi de tutuklamak üzereymişler. Kitty... Bana asıl tehlikeli görünen o Scotland Yard'ın adamıdır. Hani biraz önce gelen. Burada rastlantıyla bulunuyormuş. Bir bilgi için gelmişmiş. Fakat bu işe karışmaya hakkı yok o dedektifin. Mahalli polis ilgilenir bu suçla. Gerektiğinde Scotland Yard'a başvurulur. Keti soğuk bir şekilde benim bu işlere aklım ermez dedi. Bildiğim bir şey varsa o da dedektifin Brenda'ya binlerce soru sorduğudur. Her biri öbüründen saçma sorular. Başımıza bir de bu bela çıktı. Eğer onun varlığını önceden kestirseydim Öyle ya kestiremediniz Çünkü o sırada Brenda'ya aşk ilan ediyordunuz Eğer Frank'in hakkında göz dikmeseydiniz Bunlar olmayacaktı Cesedine tokaçla vurmak üzere olduğunuz doğru mu? Maria'nın iddiası Bu aleti ne demeye aldınız? Polis size bunu soracaktır Zamanı gelince hepsini anlatırım Şimdi bana cevap ver Kitty. Bu adamın baş müfettiş olduğundan emin misiniz? Evet Adı Hadley'miş bana öyle bakmayın onu tanıyor musunuz yoksa? Evet mahkemede karşılaşmıştık. Kaba bir adamdır. Ama bir dakika kiti. ben veya Brenda için ihtimal verir misin ki? Hayır böyle bir şeye inanmam. Fakat çok müthiş ve iğrenç. İtiraf edeyim ki bir an korkmuştum. Hani bugün artık bir kötülük yapmayacak hale geleceğini söylemiştiniz ya. Sonra Brenda'da da planlarının hazır olduğunu söyleyince ne demek istediğini biliyorum. Brenda iyi bir kızdır ama çoğu zaman bu kız normal midir diye geçirmişimdir. Zevkleri çok değişik. Bizlerin hoşlandığı pek çok şeyden nefret eder. Hem sonra çok kitap okur. Bence bunlar normal değildir. Bize yardım edebilir misin? Ben mi? Nasıl? Madem siz ölümden sonra Frank'le son karşılaşan insansınız. Ya zavallı çocuk. Benim yanımda birkaç dakikadan fazla kalmadı. Yediği beş geçe yanımdan ayrıldı. Şu ikisini baş başa bırakmamalı derken sizleri amaçlamıştı. Halbuki o anda siz de baş başaydınız. Kiti sinirlendi. Böyle konuşmanıza izin vermiyorum. Bir ölünün ardından böyle şeyler konuşmamalısınız. Evet öldü. Ben de üzgünüm. Fakat ortada bir gerçek var. Ölmüş adamın arkasından da kalpsiz olduğu söylenebilir. Umarım aynı şeyleri polise de tekrarlayacaksınız. Niçin tekrarlayayım? Ne yapacağınızı kendiniz daha iyi bilirsiniz. Söyleyecekleriniz polisi fazlasıyla ilgilendirecektir öyleyse. Ama polis sizin cinayet sırasında nerede olduğunu soracaktır. Ben mi? Yolun ortasında arabamı lastiğini değiştirmekle meşgulüm. Bunun ilginç bir yanı yoktur. Öyle mi? Brenda'nın polise sı sıraladığı yalanlardan sonra tenis alanına girmediğini yeminle söyledi. İzler kendisinin değilmiş. Hak, kuzum dedi. Siz neler söylüyorsunuz? Evet, inkar etti. Daha da ileri gitti. Başka birisinin kendi ayakkabılarını giyerek cinayeti işlediğini ve suçu kendi üzerine yıkmak istediğini söyledi. Brenda dört numara ayakkabı giyer. Hak. Affedersiniz dedi. Hemen Brenda'nın yanına gitmeliyim. Zaten yapacak başka şey kalmadı. İnanın size bir zarar gelmesini istemem. Brenda'yı benden çok kimse sevemez. Ama saçma sapan şeyler söylüyor. Araya girin de ifadesinin bütün tamir edilmez bir durum almasını önleyin. İfadelerini nasıl ve nerede duydunuz? Hemen hiçbir şey duymadım. Fakat size bir öğüt vereceğim. Nick'ten korunun. Size düşmandır o. Teşekkür ederim Kiti. Bu sözünü aklımda tutacağım hep. Hak terası merdivenlerini koşarak çıktı. Doğruyu söyleyeceklerine verdikleri söze rağmen Brand Brenda niçin yalan söylemişti? Terasın üst tarafına vardığında yolda dedektif Hadley ile Nick'i gördü. Nick'in koltuğu tökezledi. Devrilmek üzereyken Hadley yakaladı onu. Düşüp bir yerinizi kırmak istiyorsanız başka... Fakat ikinci kazayı da geçirirseniz artık iyileşemezsiniz. Benim de ayak bileğimi kıracaktınız az kalsın. Nick homurdandı. Pekala anlıyorum. Bir dedektifin ayak bileği çok değerlidir. Bir an duralım. Çok yoruldum. Hay hay duralım. Nick temkinli ve aklına güvenen bir insan edasıyla mantıklı olunuz dedi. Hemen fırlayıp gitmeye çalışacağınıza bana cevap verin. Siz de benimle aynı görüşte misiniz? Hadley kısa bir süre sustuktan sonra cevap verdi. Ben ne olup bittiğinin farkında bile değilim. Gates gelinceye kadar ben hiçbir şey yapmayacağım. Sizin kuşkulandığınız kişileri tutuklarsam işler karma karışık olur. Üstelik sizin... Bizim bakanla dost oluşunuz bizim kanunsuz işler yapmamızı gerektirmez. Ben de kanunsuz iş yapmanızı istemiyorum. Öyleyse ne istiyorsunuz benden? Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Brenda'nın bu işle ilgisi olmadığını göreceksiniz. Brenda'nın suçu var mı yok mu? Suçlu olduğunu iddiasında bulunamam. Böyle bir yargı için zaman gerek. Ama düşüncemi sorarsanız. Benim de istediğim bu. Öyleyse söyleyeyim. Bayan Brenda bu işe karışmamıştır. Bana anlattığı hikaye inandırıcıydı. Ancak küçük bir nokta var ki... Nick neymiş o hikaye diye sordu. Sonra söylerim. Nick sakin bir sesse ben de size bir şey söyleyeyim. Brandon'ın bu çocuğu asla öldürmedi. Ancak burada mantığa ters düşen bir nokta var. Ayakkabı. Size kanıtlayabilirim. Katil Hug Rowland'dır. Kesin yargıya varmış gibisiniz. Öyle olduğunu biliyorum. Bundan sonra bu katile her an idam sehpasına yaklaştırmak için çalışacağım. Servetimin her kuruşunu, zekamı ve dirayetimi bu uğurda harcamaya hazırım. Her fırsatı kullanacağım ve ufak bir ipucu elde eder etmez derhal yakasına yapışacağım. İsterseniz sizinle bahse girerim. Tenis kortuna bakarsak en azından 20 kanıt bırakmıştır. Bütün bunları dinleyen hak sol kanlılığını yitirmek üzereydi. Ortaya çıkıp Nick'in ihtamlarını boğazına tıkamayı düşündü. Sonra vazgeçti. Çünkü konuşacak olursa Brandon'ın ifadesiyle kendi anlattıklarının çelişkisi ortaya çıkabilirdi. Brandon'ın neler söylediğini bilemiyordu ki. Nick yeniden konuşmaya başladı. Benimle uyuşuyor musunuz müfettiş? Prensip olarak evet. Nick homurdandı. Böyle resmi bir tutum takılmanıza sebep ne? Yoksa kendisi çok yüksek bir şahsiyet mi sanıyorsunuz? Çok tuhaf, pöf. Biraz önce Bayan Kitty'nin söylediklerini kulaklarınızla duydunuz. Hak Frank'in tehditler savunmuş. Öyle efendim fakat Arthur Chandler'ı da tehditler savunmuş. O adam kimmiş? Match Stardust'un dostu. Ben buraya Chadler'ın bu çevrede göründüğünü bildirmek üzere geldim. Tehlikeli bir adamdır ama anlattıklarım sizi ilgilendirmedi. Ne dediğinizi anlamıyorum. Chandler tehditler savurmuştu diyorum. Frank'in ölümüne acıyıp üzüldünüz. Ama bu üzüntü resmi bir acıya benziyordu. Halbuki Hug'ın Brenda'ya aşkı sizi daha fazla ilgilendirmişe benziyor. Aynı şekilde kızın da bu genç hukukcuyu sevdiği anlaşılıyor. Haktan kurtulmak için niçin bu kadar gayret gösteriyorsunuz? Nick tıkanıyormuş gibi aykırdı. Siz çıldırdınız mı? Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz? Brenda ile kendi hesapma ilgilendiğimi mi ima ediyorsunuz? Bu yaşta öyle emelleri kapıldığımı nasıl düşünebilirsiniz? Öyle düşündüğümü söylemedim. Fakat siz bu akşam genç kızı evinize alışınızdan garip bir şekilde söz ettiniz. Rica ederim bunları bana söylemeyin. Hadley sesini iyice yumuşatarak devam etti. Ben yalnızca sizi tehdit eden bir tehlikeye haber verdim. Bu evlenmeyi siz istemiştiniz. Planlarını siz çizmiştiniz. Frank'in ölümü bu planı bozuyor. Bütün bunlar tamam. Fakat Haga duyduğunuz nefret polisi şaşırtmasın sakın. Yoksa delilleri bozuyor muyum? Böyle bir şeye gerek kalmayacak. Mesele kendiliğinden aydınlanacak. Mükemmel. Aslında dikkat edin ki ben Hugga Rowland'ı masum olduğunu savunmuş değilim. Yalan söyleyip söylemediğini anlayacağız. Haydi koltuğunuzun tekerleklerini çevirin de karanlık iyice basmadan olay yerine gidelim. Size yardım edeyim mi? Gerek yok. Hak tekerlekli koltuğun yürüdüğünü gördü. Nick konuşuyordu. Karanlık yüzünden sıkıntı çekmeyeceğiz. Geceleri tenis oynadığında yakmak üzere lambalar koydurmuştum. Onlarla alanı iyice görebiliriz. Konuşmalar gittikçe uzaklaşıyordu. Hak sessizce eve doğru ilerledi. Tatlı bir sesin fısıldadığını duyarak başını kaldırdı. Hag. Brenda alt katın pencerelerinden birinde duruyordu. Hag'a salona gelmesini işaret etti. Biraz sonra da geldi. Alçak bir sesle sordu. ''Yolda onlara rastladınız mı? Size haber vermek istiyordum.'' Talimiz varmış. Tırnak parçalarını aldım.'' Brenda bir ''Ah'' çekti. ''Görüyorsunuz ya yanılmamışım. Tırnağım orada kırılmış. Peki ama oraya kadar nasıl gittiniz? Çamurlara iziniz çıkmıştır.'' ''Çıktı ama bunun bir önemi yok.'' Kumlu toprak sonradan oldukları belli. Kız yalvarır bir sesle. Ne olur yavaş konuşun. Onlara dedim ki. Delikanlı onun sözünü kesti. Evet biliyorum. Temiz ayakkabılarınızı göstermişsiniz. Başka birinin ayakkabınızı giydiğini ve böylece suçu size yüklemek istediğini söylemişsiniz. Bunu bir düzene sokarız. Ancak daha başka neler söylediniz? Hag anlıyorum dedi. Sizi beklemediğiniz bir anda gafil yakalayıp soru yağmuruna tutmuşlar. Bundan dolayı hatalı değilsiniz. Brenda karşı çıktı. Hayır hayır evet çok şaşırmıştım fakat sandığınız gibi hatalı hareketlerde bulunmadım. İddialarımda kararlıydım. Brenda banyosunu yapmış güzel bir koku sürünmüştü. Elbisesini de değiştirmişti. Kendine güvenli bir tavrı vardı. Planlarımızı niçin değiştirmek zorunda kaldığımı biliyor musunuz? Çünkü kuşkuları sizin üzerinize çekmek istediler. Fakat bu alçak heriflere günlerini göstereceğim. Bakın ne dedim. 7'yi 20 geçe piknik çantasını almak üzere indim. Ama çantayı aldığımı sakladım. Çünkü çantanın içinde çamurlu ayakkabılarımı bulacaklarından korktum. Pavyona giderken tenis alanına bir göz attığımı ve Frank'i gördüğümü söyledim. Çantayı aldığımı kanıtlayamazlar. Ama ben sırtımdaki çantanın da ağırlığıyla tenis kortuna gitmiş oluyorum. Demek ki... Hulk kızı bir el hareketiyle susturarak... Müfettiş Hadley'e öneride bulunarak izlerinizi dikkatle bakmasını istediniz. Sonra da ağırlığınızın 45 kilodan fazla olmadığını... Oysa sizin ayakkabılarınızla dolaşan insanın örneğin 65 kilo olması gerektiğini anlattınız dedi. Kız hayretle ona baktı. Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Basit bir telepati olayı. Biz ikimiz eski romanlarda kardeş ruhlar diye anlatılan insanlarız. Benim aklıma da aynen bu çözüm yolu gelmişti. Sözüme inandılar hak. Polis memuru heyecanlandı bile. Umarım öyle. Onlara Frank'in cesedine yaklaşmadığımı... Çünkü polis gelmeden önce ona el sürmenin doğru olmayacağını düşündüğümü söyledim. Çok iyi. Ayrıca izlerin bana çok küçük göründüğünü ve merak ederek izlerden birinin içine kendi ayağımı sokarak ölçtüğümü ve benim ayakkabılarımı benzeri bir ayakkabı tarafından çıkarıldığını gördüğümü söyledim. Aklıma pavyonda bıraktığım ayakkabılarımın geldiğini ve koşarak oraya gittiğimi de ekledim. Gittim ve gördüm ki ayakkabılarım orada değil dedim. Anlattığım hikaye nasıl? Hak biraz düşündü. Bütün bu yalanlar. Eğer çantayı yükleyip cinayet yerine kadar gittiğinize inanırlarsa geçerli. Bu konuda yalanımızı yakalarlarsa mahvolduk. Çantayı Frank'in yanına koyduğunuzda iz bırakmıştır. Kalmadı. Çünkü orası hepten çiğnendi. Evet birazında ben çiğnemiş oldum. Ya çantanın üzerinde kum tanecikleri varsa? Otlara sürdüm. Çantada kum kalmamıştır. Çantanın üzerinde parmak izleriniz? Çantanın sapı iz tutmaz cinstidir. Güzel öylese. Zaten eşek ölüsü kadar çanta yüklenerek oraya kadar yürümenizi hiç kimse düşünemez. Hadlin size inandığını söylüyorsunuz. O zaman kurtulma şansımız ağır basıyor demektir. Kuzum siz bu meselenin ciddiyetini yeterince kavrıyor musunuz? Elbette. Asıl size sormalı. Ne yapıp edip sizi tutuklamalarını engelleyeceğim. Beni tutuklamaktan söz eden mi var? Maria, sizi elinizde tokaşla önün başına vurmak üzereyken gördüğünü söylüyor. Bu tür kadınların yalan söylediklerini mahkeme hemen ortaya çıkarır. Fakat benim ayak izlerim konusunda aynı şeyler söylenemez. Dışarıda bir franses duyuldu. "Hak, sakin olun." dedi. İşte polisler geldi. "Senin anlattığın hikayeyi doğru kabul ediyoruz ikimiz de. Unutmayın." "Salonun lambalarını yakayım mı? Daha iyi olur sanırım." Genç kız avizenin düğmesine bastı. Ortalık aydınlandı. Hag'ın yüzü gözü makine ayağları içindeydi. Bu sırada bahçedeki lambalar da yandı. Aşağıda insan kalabalığı görünüyordu. Ellerinde aletler vardı. Ölçüm yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlardı. Aralarında iri yarı, kocaman bir çadırı andıran, perde, perde üstüne bürünmüş bir adam dikkatleri çekiyordu. Hak, bahçede dolaşan şu şişman uzun boylu adamı görüyor musun? Onun adı Gideon Fell'dir.'' dedi. Brenda güldü. ''Bu adamın tehlikeli bir görünüşü yok. Güven olmaz.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' Pek yakında bizimle onlar arasında korkunç bir çekişme başlayacak. Ona gerçeği olduğu gibi söyleseydik bize yardımcı olabilirdi. Ama şimdi gerçeği değiştirmiş olduk. Ayağımızı denk almalıyız. Hak dışarıya baktı. Bir süre sonra düşünceli olarak Brenda'ya dönerek "Haddi sizin dediklerinizi inanıyor. Buraya gelmeden önce onları dinledim. Ancak bir istisna varmış ve ona ait açıklamayı sonradan alacakmış. Acaba bundan neyi kastetmiş oluyor?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' Bir saniye, giydiğiniz ikinci tenis ayakkabısı gereğinden fazla mı temizdi acaba? Hayır, sorun o değil. Çünkü ikinci ayakkabın pavyonda temiz olarak duruyordu. Öyleyse örneğin Kitty, sizin ayakkabılarınızı 7 ile 8 arasında değiştirdiğinizi fark etmiştir. Mümkün değil, çünkü ayakkabılarının ikisi de birbirine benzer. Niçin Kitty'yi düşünüyorsunuz? Çünkü o sizin yalan söylediğinize iyice inanıyor. Sizin anlattığınız mantık iyi olmadığını söyledi. Acaba neresine takılmış? Branda sıkıntılı bir sesle, Kiti bana karşı kendi de farkında olmadan bir gariptir. Frankie sever de, buna sevmek denebilirse tabi. Bu yaşta ve bu boyda bir kadın için garip bir sevgi. Hag, anladığım. Neyi? Siz hadleye suçu işlemin hiç olması 65 kilo olmasını belirtmiş oldunuz. Halbuki bu ağırlıkta bir insanın ayakkabısı 4 numara değildir. Aldanıyorsunuz. Kiti de böyledir. Gerçi o 5 numara giyer, ama gerektiğinde ayağını 4 numaraya da sığdırabilir. Ne de olsa şüpheleri onun üzerine toplamayız. Masum insanlara bulaşmakta fayda yok. Biraz düşünün başka nerede hata yaptınız? Hiç fark edemiyorum. Bu sırada bir memur geldi yanlarına. Baş müfettiş Hadley ikiniz de hemen görmek istiyor. Bazı sorular soracakmış. Gates adındaki memurun peşinden yürüdüler. Baş müfettiş açıklamada bulundu. Dostum Gates bunun üzerine Scotland Yard'a telefon etti. Onlar da bu işe benim bakmamı söylediler. Dönüşte size haber vererek buraya çağırmasını rica ettim. Konunun hoşuma gitmediğini açıklayayım başta. Buna rağmen iş basit ve açık görünüyor. Doktor Phil başını dikmiş tek kelime söylemeden bu sözleri dinliyordu. Hadley'i alçak bir sesle anlatmaya devam etti. ''Efendim Bayan Kitty, Maria ve doktorun Nicky'in ifadelerini aldım. Sıra ikinize geldi. Bayan Brenda ile pek kısa olarak konuştum. İfadedeki samimiyet dikkatimi çekmekle birlikte bayanın heyecanlı anda gözümden çık kaçmadı.'' Ben de bazı noktaları daha fazla kurcalay kurcalayamadım. Fell sordu. Şimdi kurcalarsanız daha fazla şeyler söyleyebilecek midir dersiniz? Öyle sanırım. İfadesizce mantıklı mı? Bilemem. Bir fikir edinebilmek için genç kızı görmem gerekir. Ondan sonra hayallere dalar kararım veririm. Haya hayallere dalmazsanız isabet edersiniz. Bu gibi olaylar hakkında bir hüküm verenlerin somut kanıtlara yetinmeleri daha yerinde olur. Doktor Fell... Kocaman bacaklarını birbirinden ayırarak yere sağlamca bastı. Acaba öyle ya bizi meşgul eden bir kon bu konuda olaylar gerçekten çok garip. Önce bu izler kimindir diye sormak gerek. Üç dizi iz var. Birincisi ölenin bu kesin. İkincisi katilin. Ayağında Brenda White'ın ayakkabıları var. Gidiş ve dönüş izleri var. Üçüncüsü hagın Bu oğlan polisin işlerine burnunu soktuğu için haşlanmayı hak etti. Fakat ona şüpheli gözüyle bakmamız mümkün değil. Çünkü onun izlerinin daha sonra meydana geldiği açık. Kumlu alan kurumaya başladıktan sonra oluşmuş. Kısaca iki ihtimal var. Bu cinayeti ya Brenda White işlemiştir ya da onun ayakkabılarını giyen başka biri. Ben bu fikirde değilim. Haddi bu çıkış karşısında sabırsızlandı. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Cevap vermek için önce bu cinayet çevresine uyum sağlamam gerek. Sizce genç kız suçlu değildir öyle mi? Böyle bir ihtimal mümkün görünmüyor. Çünkü izleri meydana getiren vücudun ağırlığı genç kızın ağırlığına uymuyor. Olayın meydana gelişi bence şöyle. Gençler alanda fırtına çıkınca pavyona gelmişlerdir. Orada garip bir olay cereyan etmiştir. Bu olay suçluyu dışarıda aramamızı gerektiriyor. Saat 7'den biraz önce oyuncular birbirlerinden ayrılmışlardır. Frank ile Kitty birlikte Kitty'nin evine gitmişler. Ev buraya yakın. Frank sigara tabakası ve bir kitap almak için oraya gitmiş. Yediği beş geçe çıkmış. Yanında raket, tenis topları ve kitap varmış. Garajla tenis alanı arasındaki yolda yürümüş. Bana kalırsa Brandon'ın ayakkabılarını giyen katil Frank'i bekliyordu. Onu alanın ortasına götürmek için bir çare buldu. Hilesinin fark edilemeyeceğini sanıyor olmalıydı. Ağırlığını hesaba katmıyordu. Az sonra kız olay yerine gelmiş, Frank'in cesedini görmüş, izleri gözden geçirmiş. Hak yanına gelince korkmuşlar ve izleri silmek için tokaç kullanmaya niyetlenmişler. Hadli sustu. Ufak tefek gezinmeye ve pavyona bakmaya başladı. Ben o cadı Marya'nın söylediklerine inanmıyorum. Doktorla birleşip suçu genç avukatın üstüne ekmeye çalışıyorlar. Fel, hayallere dalmaktan başka çare yok diye konuştu. Öyleyse iş Allah'a kaldı. Fel bastonunu Hadli'ye doğru salladı. Peki ama dostum, sen de hayallerden hareket etmiyor musun? Savunmaya kalkmayın, sizi tanırım. Ben buraya niçin çağrıldım? İşin içinde bir sır olduğunu anladınız... Ve içim beni çağırmadınız mı? Hızlı hüküm vermemek gibi zayıf bir yanımın olduğunu kabul ediyorum. Bir de match Sturgis olayı da var. Kızın belası Arthur Claudelin'ı unutmamak gerek. Sirk'teki arkadaşlarıyla kavga edip bize düştü. Sirk'teki mi? Bu adam Sirk'te ne yaparmış? Messi canbazlık. Ter üstünde dans ediyor. Trapezlerden atlıyor falan. Sturgis adındaki kızı delice seviyor. Onun intikamını almaya kalkmış olabilir. İhtiyar nike. Frank'in bu adam tarafından başının dertte olduğunu söylemiştim. Eğer işi, işin önemini kavramış olsaydı yanına bir polis verecektim. Canbaz Chandler'ı zaten bu çevrede görmüşler. O noktaydı. size haber vermiş olayım. Fell başını salladı. Hadli devam ediyordu. Azizim Fell, bu Canbaz'ın bu çevrede dolaştığından artık kuşkum kalmadı. Üstelik Bayan Kitty'den öğrendiğime göre yabancı biri pavyona girmiş. Starcısın intiharını bildiren gazeteyi oraya bırakmış. Onu oraya bir başkası bırakmış olamaz Sonra da gazete sırra kadem basmış Fakat şu son söylediklerimden Kafama takılan bir nokta var Nedir? Chandler zayıf uzun boylu bir adamdır Ayakları da kocamandır Brandon'ın ayakkabıları ona olmaz Stargis desek onun da ağırlığı fazla değildir Ufak tefek bir kızdır Sonra katil olmak için hiç de hazırlıklı değildir İntihara kalkışan birinin Soluk almadan cinayete girişmesi mümkün değildir Görüyorsunuz ya bir sürü karşıtlıklarla karşılaşıyoruz. Bir taraf tutarken öbür taraf bozuluyor. Bir yanda Brenda ile Hag var fakat cinayeti onlar işlemiş olamaz. Cambazla sevgilisi de aynı durumda. Sustu. Adli tabip onlara yaklaşıyordu. Elinde ölenin atkısı vardı. Kalın ve ipekten bir atkıydı. Doktor açıklamada bulundu. Kanımca otopsi gerekiyor ama ilk bakışta kendi atkısıyla boğulduğu anlaşılıyor. Atkının üzerinde de tırnak izleri var. Doktor kararsız görünüyordu. Ölümden sonra biri Atkı'ya el sürmüş, onu çözmek istemiş. ''Bunu yapan katil midir?'' dersiniz. ''Bilemem. Ancak katiller öldürdüklerinin yanında pek fazla kalmadan kaçarlar.'' Hadley düşünceli bir şekilde ''Korkar ve kaçarlar.'' diye tekrarladı. ''Sanırım bu katil korkuyu bilmiyor. Size olayın bütün ayrıntılarını söyledim. Şimdi fikrinizi söyleyin.'' ''Hey, uyuyor musunuz?'' Fel arkadaşına söylediklerini birkaç dakikadır dinlemiyordu. Tenis kortunu iyice gözden geçirmiş. Sıra iç bölümündeki çimenlere gelmişti. Uyumuyorum dedi. Düşünüyorum. Bu kişinin hızına hayranım. Hangi kişinin? Brenda White'ın. Şu Brenda'nın cesedi bulmasından itibaren geçen sahneyi yeniden gözden geçirelim. Niçin evden çıkıp buraya gelmiş? Piknik çantası ne yapacakmış? Maria sırarla istemiş. Üstelik çamaşır mandallarını da istemiş. Maria tenis alanında çamaşır kuruturmuş. Ha bir noktayı söylemeyi unuttum. Maria ev sahibi doktor Nick'le senli benle Onun küçük ismiyle çağırıyor Bayan Branda'ya da emirler veriyor Doğrusu bu kadının evdeki yerini anlayamadım Doktor Fell bu ayrıntıları duymamış görünüyordu Pavyonun içine bakarak Demek piknik çantası Ortada piknik çantasını göremiyorum dedi Brenda onu alıp götürmüş mü? Hayır Nişansının cesedini görmüş ve Birbirlerinin gözlerine baktılar Fell devam etle. Hadli dostum Brenda'yı suçlu olmakla itham etmiyorum fakat güzel gözleri aynı zamanda pek zeki bakıyor. Fazlaca soğukkanlı değil mi? Evet. İzin verin, bir an kendinizi onun yerine koyun. Buraya piknik çantasını almaya geliyor, karanlık basmak üzere. Birden evleneceği erkeğin cesedini görüyor. Onun yerinde olsaydınız ilk hareketiniz cesede doğru koşmak olmaz mıydı? Evet ama diyelim ki buna engel olan duygular var. Fakat bu kız yine de izlerin kendi ayağından çıkan izlerden daha derin olduğunu seziyor. Hatta kendi ayağıyla bu izleri kıyaslıyor. Pavyonda bıraktığı diğer ayakkabıları geliyor aklına. Sonunda bir hilenin varlığını buluyor. Hayır bu kadar mümkün değildir. Gerçi bu tür hareket bütünüyle imkansız değildir. Fakat yine de inanılması güç. Bütün bunlar benim de aklımdan geçti. Bu konularda genç kızın bilgisine başvuracağım. Ama 45 kiloluk bir kızın bu izleri nasıl bıraktığı sorusunu hala cevaplayamadık. Hadley'in bakışları kararsız bir şekilde pavyonun penceresine takıldı. ''Kuzum Fel o çantada ne var?'' ''Hangi çantada?'' ''Bakmamış mıydınız?'' Bu sırada çevreyi araştırmakla görevli bir memur oraya yaklaştı. Kanıt olması mümkün olan bir şey bulduğunu söylüyordu. Açık avucunda kırmızı boyalı bir tırnak parçası parlıyordu. Bir kadın tırnağı kırılmış. Baş müfettiş ''Nerede buldunuz?'' diye sordu. ''Tenis kortunda. iki iz dizisinin ortasında. Tahta kapının yaklaşık 12 adım berisinde. Tırnağı selefon bir zarfa koyunuz.'' Ben bayan Brandon'ın tırnağının kırık olduğunu fark etmemiş. Tim, Kontrolü kolay. Eğer bu cici kız bana yalan kıvırdıysa vay haline. Yavaş olun. Siz heyecanlarınızı belli etmeme sanatını ne zaman öğreneceksiniz? Bir halden ötekine geçiyorsunuz. Bu tırnak parçasının orada bulunmasının normal bir nedeni olabilir. Şimdi ne yapmak niyetindesiniz? Hadley hala heyecanlıydı. Ne mi yapmak? Ne mi? Baş müfettiş burnundan soldu ve devam etti. ''Ölünün boyun atkısına tırnak izleri ve kopmuş bir tırnak parçası. Buna rağmen niyetimi soruyorsunuz. Önce bu kur nasıl konuşturmak gerekecek? Müfettiş Gates, Brenda ile gönderin bana.'' Hadley'in sinirleri yatışmıştı. Öte yandan onu uzun süre bekleyen Hag da sinirliydi. Bunu Hadley'in bir işkence metodu olarak değerlendirerek sakin olmaya zorladı kendini. Gates onları gördüğünde baş müfettiş kalemini yontmakla uğraşıyordu. ''Merhaba Hug Rowland'' dedi. Sizi uzun zaman görmemiştim. Jewell'ın mahkemesinden beri olmalı. Evet sayın baş müfettiş. O da Havan'ın avukatıydım. Hadley genç kıza döndü. Affınızı dilerim bayan Brenda White. Sizi bir kez daha rahat etmek zorunda kaldım. Size birkaç soru soracağım. Doktor Fell'ı sanırım. Fel şapkasını çıkararak onları selamladı. Hug iki erkeğin birden seri olarak Brenda'nın sağ eline baktıklarını gördü. Halbuki o tırnak parçası cebinde duruyordu. Öylesi niçin oraya baktılar? Hadley söze başladı. Önce bayan Kitty'ne söyledikleri hakkında bir şey. Emirlerinize amadeyim. Teşekkür ederim. Buna göre bugün Hulk Roland size Franklin nişanınızı bozdurmak istemiş. Siz de bu teklifi kabul etmemişsiniz öyle mi? Evet ama o ana ait olmak üzere. Anlıyorum. Ama sonra fikrinizi değiştirdiniz. Doğrusunu istiyorsanız zaten bunu istiyordum. Tatbikata sonra giriştiniz ama. Evet. Peki niçin? Brenda yardım ister gibi halka baktı. Fakat o bu bakışı fark edecek durumda değildi. Elini pantolonun cebine sokmuş, tırnak parçasının orada olduğundan emin olmak istiyordu. Fakat bulamadı. Demek o tırnak parçasını buldular. Hadley, cebinizde bir şeyler arıyorsunuz galiba. Bay Rowland, sigara ikram edebilirim. Hayır, teşekkür ederim. Hadley Brenda'ye döndü. Neyse, aldığınız önemli karardan söz ediyorduk. Hak kendisini de hayret ettiği büyük bir soğuk kanlılıkla konuştu. Biri itirazda bulunmama izin verirseniz bu konuya dönmek yararsızdır fakat onunla evlenmek istemiyordu. Şimdi tenis oynamak için karşılaştığınız ağına dönelim Bay Hag Rowland. Şu anlamda bir cümle sarf etmişsiniz. Bu akşam gece bastırmadan önce bir cinayet işlenecektir ve ben buna şaşmayacağım. Bayan Brenda da bu söze ben de diye karşılık vermiş. Doğru. Bu sözlerinizi açıklar mısınız? Hag güldü. Hayır sayın baş müfettiş bu sözleri size ulaştıran kimse havanın fırtınalı ve bunaltıcı olduğunu bu yüzden de hepimizin sinirli olduğumuzu da söylemeliydi size. Güzel tenis partisi başladı. Siz Kitty ile birlikte nişanlılara karşı oynuyordunuz. Tenis alanında şimdi Frank'in öldüğü tarafta oynuyordunuz. Saat kaça kadar oynadınız? Fırtına çıkıncaya yaklaşık 6 çeyrek geçeği kadar. Bu süre içinde de Frank'e tehditler savurduğunuz anlaşılıyor. Tehditler mi? Yalnızca topu yüzüne fırlatacağımı dair sözler söylediğimi anımsıyorum. Kendisini memnuniyetle öldürülebileceğinizi de söylemişsiniz. Belki ama anımsamıyorum. Hadley genç avukattan gözlerini ayırmadan bu tenis partisi boyunca başka bir olay geçti mi? Hayır. Brandon'ın top atarken tırnağının kırıldığını saymazsak tabii. Bundan dolayı oyunu bırakmayı teklif etti. Birden sessizlik oldu. Genç kız gülümsedi ve elini uzattı. Evet öyle Bay Hadley. Raketin bazen tırnağı nasıl kırdığını bilirsiniz. Önce çok acımıştı ama şimdi acısı geçti. Hadley ayağa kalktı. Biraz ileriden Frank'in atkısını alarak döndü. Sinirleri bozmak istercesine Demek ki bayan tenis oynarken kırdınız tırnağınızı. Bu işin alanda olduğunu sanırım. Başka nerede olabilir ki? Evet ben de size bundan söz edecektim. Alanda kırık bir tırnak bulmuşlar. Şu zarfın içinde. Bu zarf alanın kuzeyinde bulunmuştur. Sizse güneyde oynuyordunuz. Hak acereyle cevap verdi. Çünkü yer değiştirmiştik. Bunu Bayan Kitty de doğrulayacaktır. Hak sustu. Elini Brandon'ın eli üzerine koydu. Bu eller buz gibiydi. Gavin Fell alaycı bir tavırla Hadley'e baktı. Hadley Hak'a dönerek "Kuzum, bu masala inandığınız mı sanıyorsunuz?" Olay tıpkı anlattığım gibidir efendim. Sizin hesabınıza doğru olmasın dilerim. Bana Kitty çağırınız. Doktor Nick de gelsin. Bir polis memuru Hudley'in emirlerini yerine getirmek için koştu. Hudley sordu. Demek fırtına çıkınca pavyona girdiniz. Evet orada heyecanlı bir cinayet haberi gördük. Match Sturges'ın intihar olayı. Frank bunu görünce şaşırdı. kanlı görünmeye çalıştı ama endişe ettiği belli oluyordu. Hatta Kitty niçin böyle endişeli olduğunu sordu. Frank nedenini söyledi mi? Hayır. Şaşkınlığını belli eden izler neler? Hug'ın cevap vermesine fırsat kalmadan branda atıldı. Yüzünden okunuyordu. Frank'i biraz tanıyan bunu rahatlıkla anlardı. Bir başka noktada suç işleme konusunda konuşuyorduk. Bayan Kitty bunu anlatmamıştı. Elbette çünkü Kitty de kocasını öldürdüğünden dolayı suçlama altında kaldığını anlattı. Sizin bu evde buluşuluşunuzdan korktuğunu söyledi. Galiba bütün bunlar şakaymış. Bilmiyorum. Gerçi biraz sonra bize de şaka olduğunu söylemişti ama içime kurt düştü. Genç kız bundan sonra pavyonda konuşulanları kısaca özetledi. Baş şaşırmış gibi kaşlarını kaldırdı. Hak terazinin kendi lehlerine ağırlaştığını fark etti. Ben de açıklamada bulundu. Ben boğmak fikrinde olduğumu söylemiştim. Onun için de biraz sonra Frank'i boğulmuş olarak görmek beni ürküttü. Öyle korktum ki onun yanına koşmaktan bile çekindim. Birden kötü aslantıların aleyhimde olacağını düşündüm. Haddi yatıştırıcı bir edayla durumunuzu kavruyorum dedi. ''Fakat nasıl oldu da ayak izlerinin sahte olduğunu kestirebildiniz?'' ''Efendim bunu hemen kestiremedim. Önce izlerin pek küçük oluşu dikkatimi çekti. Buralarda bu kadar küçük ayakkabı yalnızca ben giyiyorum.'' İzlerin ökçesi de tıpkı benimki gibiydi. Karşılaştırmak aklıma geldi. Baş müfettiş kafa salladı. öyle değilse bile yarı yarıya inandığını belli ediyordu. Bir süre genç kızın yüzünü inceledi. ''Sonra devamla, ben de sizinle bu konuda konuşmak istiyordum.'' İşi başlangıcından ele alalım. Demin söylediğiniz gibi Frank, komşu bayanla sizden uzaklaştığı zaman siz de Rowland'la birlikte bahçe yolunda yürümüşsünüz. Rowland'ın hangi yöne gittiğini biliyor musunuz? Evet, evine. Ama sonuç böyle çıkmadı. Arabasına bindi ve hareket etti. Öyle. Derken siz deliye dönerek eve gittiniz ve mutfağa girdiniz. Tekrar niçin tenis alanına döndünüz? Pavyondan piknik çantasını almak için. Şimdi bu bavul nerede? Orada pavyonda buradan bile görünüyor. Çantaya el sürmediniz değil mi? Hayır. Ağır olduğunu sanıyorum. Baş müfettiş pavyona girmek için izin istedi. Çantayı kontrol ettikten sonra pek ağır değilmiş dedi. Vavulu açtı, üzerinde tartışılan ayakkabılar içinde yoktu. Bütün bunlar olurken Kiti ile Nick de Dul kadının güzel ve küçük evini çevreleyen bahçede konuşuyorlardı. Dizlerini kollarıyla sararak eşiye oturan Kiti. Sağlam koluyla elma soymaya çalışan Nick'in hırçın gözlerini dinliyordu. Nick, polisin o saçma sapan yönlerde zaman harcamasına dayancım kalmadı dedi. Evin her yanını laboratuvara benzettiler. Kitty sordu. Nick ne dersin? Frank'i kim öldürdü? Elbette o Hulk Rowland denen adam. Kitty sabırsızlandı. Canım işte anladık öyle söylemen gerekiyor. Ama gerçekte kim öldürdü? Nick yine dedi. O Hulk Rowland denen adam. Neyse sorumdan vazgeçtim. Yalnız sizden bir isteğim var. Brandon'ın bu şekilde yalan söylemesini engelleyin. Yalan söylediğini mi sanıyorsunuz? Hem de nasıl? Bu iş oldukça açık. Frank tenis alanının ortasında öldürülmüş. Hem de katilin izi bile yok. Brandon onu öyle görünce iz bırakarak aptalca oraya gitmiş. Kendini toparladığında da katillikle suçlanacağını anlamış ve yalanlar uydurmuş. Çünkü önce izler Brandon'ın izleri olmayacak kadar derin. Sonra da katilin izleri yok ortada. Hiçbir isabeti olmayan sözler bunlar. Kiti iş çekti. Bu kadar aptal olmamalısınız. Frank'in inatçı biri olduğunu bilirsiniz. Bahse girişmeyi de çok sever. Katil her kimse Frank'le bahse tutuşmuş varsayalım. Sırıkla atlayacak ve alanın tam ortasına varacaktır. Derhal harekete geçer. Çamurmuş, elbisesine mahvolmasıymış umursamaz bile. Nick dudak büktü. Siz bir şey bilmiyorsunuz galiba. O uzaklığı ancak yetenekli bir olimpiyat şampiyonu atlayabilir. Ama o da atlayamaz. Fakat itiraf edeyim ki bunları ben de düşündüm. Ama mümkün değil. Biraz düşündükten sonra ekledi. Ve Brenda yalan söylemiyor. Bu konuda emin misiniz? Çünkü bu kız hiç yalan söylememiştir. Ona için inanmak istemiyorsunuz? Çünkü efendim bu hikayenin sonunda katil diye beni suçlayacaklar. Nick ile güldü. Kitty devam etti. Gerçi bunun saçmalığı da meydanda. Çünkü ben daha büyük numaralı ayakkabı giyiyorum. Gerçi bugün bir gaf yaptım. Mesele bu. Frank'i sizin öldürmeniz olur cinnet değil. Ona karşı beslediğiniz duyguları bilirdim. Daha doğrusu ikinizin birbirinize olan duygularınızı. Kitty sinirle sordu. Bu sözlerinizle neyi kastediyorsunuz? Frank'in evinizden bazen 4'te 5'te çıktığını bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Bu konuda hiç ağzımı açmadım. Çünkü sizden, tecrübelerinizden çok şey öğreneceğimi düşünüyordum. Frank'i sevdiğimi, ve onun için her şeyi göze aldığımı bilirsiniz. Sonra siz onun evlenmek için denk değilsiniz. Öyleyse bu tip bir serüvenin hiçbir kötü yanı yoktu. Karan, karanlıkta Kitty'nin gözleri büyüdü. Hala dizlerini kucaklamış durumda oturuyordu. Meydan okurcasına, siz de branda’ya göre oldukça yaşlısınız. Bizimkine kıyasla sizin arasındaki yaş farkı çok daha büyük. Ben sizin branda’ya nasıl baktığınızı birkaç kez gördüm. Üstelik onun annesiyle zamanda nasıl ilgilendiğinizi de duymuştum. Demek o kadar yetmedi. Kızıyla devam etmek fikrindesiniz. Bu kadar insafsız konuşmayın. İçinde bulunduğumuz şartları öyle gerektiriyor. Öyle değil mi yani? Brenda'yı elde etmek için Frank'ten kurtulmak istemeniz doğal değil mi? Ne? Frank'i benim öldürdüğümü söylemek istiyorsunuz? Kitty sakin sakin cevap verdi. Ötesini bilmem. Nick gayet tatlı bir sesle. Amacım Brenda ile Frank'i birlikte emekti. ''Sizce onların evlenmelerine bir ay kala Frank'i öldürüyorum. Biraz mantıklı olunuz kuzum. Hiç çocuğum olmadığını ve bundan sonra da olmamasının muhtemel olduğunu biliyorsunuz.'' ''Frank'i evladım bilmişken nasıl yok edebilirim?'' dedi. Kitty, ''Ben de öyle demedim ama bir nokta...'' Evet bir nokta. Eliyle yaşlı adamın kırık kolunu ve bacağını işaret etti. Nick, ''Evet genellikle polis romanlarında bir kötürüm vardır ve cinayetleri o işler.'' Fakat güzelim, ben tenis alanında sırık dağıtlayacak kadar genç ve dinç değilim. Kolum bacağım gerçekten kırık. Siz yanlış iz üzerindesiniz. Brenda'ya ilgi duymuş olabilirim. Ancak tüm avare hovardalar gibi onu ancak uzaktan sevebilirim. Siz ne derseniz deyin. Bir gerçek var. Frank'i öldüren kim? Kim olacak? O Harg Rowland denen adamdır. Kaç kez tekrarladım. Size nasıl öldürdüğünü bile söyleyebilirim. Ama Nick ve Kitty irkildiler. Bahçe kapısından çavuş MacDougall girdi içeriye. Nezaketle ikisinin de baş müfettişin çağırdığını haber verdi. Pavyonun önüne geldiklerinde Hadley'i hemen bütünüyle boşanmış çanta elinde olduğu halde konuşuyor, konuyor buldular. İtiraf ederim ki bunun biraz daha ağır olacağını sanmıştım Bayan Brenda. Umduğum gibi olsaydı her şey kendiliğinden çözümlenecekti. Neymiş o çözümlenecek olan? Brenda bu soruyu heyecanla sormuştu. Hadley cevap verdi tahmin edemiyor musunuz? Hayır. Varsayalım ki bu çanta 15, 20 ya da daha fazla kilo ağırlığındaydı ve siz bunu alıp tenis kortuna giriyorsunuz. Bu halde esrarengiz vizlerin sırrı çözülecekti. Hak Hatney'in sözünü kesti. Fakat sayın müfettiş, evet itirazınızı düşündüm. Cinayete giden insanın yanına tabak çanak alması gerekmez diyeceksiniz. Fakat bu varsayımı ileri sürmem gerekirdi. Kiti Nike fısıldadı. Anlamıyorum bu valiz biraz önce doluydu. Doğru mu bu? Bütünüyle. Herhalde bu sırrı kendinize saklarsınız öyle umarım. Kitty bu tehditten ürktü. Dehşet içindeydi. Acaba kendinizde olduğunuzdan emin misiniz? Herhalde bildiklerimi polisten saklayacak değilim. Nick başını salladı. Gerçek katilin bulunmasını mı istiyorsunuz? Elbette. O katilin hemen yakalanmasını birkaç dakika içinde tutuklanmasını mı? Elbette birkaç dakika içinde. Nick'in konuşması kadını titretti. Bana bakın Kiti, Brandon'a söylediği doğrudur. Duyuyor musunuz? O kız ayağını tenis kortuna basmamıştır. Çantadakilere gelince onları benim aşırdığımı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Öyle olsa nereye saklayacaktım? Hem sonra hiç yalnız kalmadım ki. Kadın doğru dedi. Tabakçaların cinayetle hiçbir ilgisi yok. Gevezeliğiniz yüzünden işi karma karışık etmeyin tamam mı? Nick, ben kanun karşısında namussuz hareket etmek istiyorum. Yalan söylememi istiyorsanız aldanıyorsunuz. Yalan söylemek mi? Çantanın içinde tabakçanak olduğunu nasıl temin edebilirsiniz? Gayet iyi biliyorum. O çantaya ne zamandan beri bakmadığınızı öğrenebilir miyim? Yaklaşık bir yıl oluyor. Şunu bilin ki insan bütünüyle emin olmadığı bir şey hakkında polise tanıklık etmemeli. Bunun karşılığında size gerçek katili eli kelepçeli olarak yarım saat içinde takdim edeceğime söz veriyorum. Başka isteğiniz var mı? Kiti'nin cevabına meydan kalmadan baş müfettiş yaklaşmalarını istedi. Bayan Kiti, ifadenize başvuracağız. Kiti çantanın içinde 6 aydan beri tabak çanak olmadığını söyledi. Hag çok şaşırdı. Artık Branda temize çıkmış sayılabilirdi ve her şey hagavız gelirdi. Hag'ın aklına Branda'yı kurtarmak için Kiti'nin yalan söylediği geldi. Ona karşı minnet duygularıyla doldu. Hag birden karanlıklar içinden Nick'in yüzünü gördü. Her şeyi çözer gibi olmuştu. Demek o aşırmış. Her şeyi görüp harekete geçmiş demek. Bu ne büyük fedakarlıktı. Hadley Kitty'ye soracaklarını sormuştu. Teşekkür ederim bayan dedi. Fakat aydınlanması gereken bir iki şey daha var. Şimdi Hag dinleyeceğiz. Hag'a döndü. Şu anda nasıl bir suçlama altında olduğunuzu biliyorsunuz. Özür dilerim. Sözlerinizin anlamını çıkaramadım. 7'yi biraz geçe arabanızı atladınız. Nereye gittiniz? Evden 20-30 metre uzaklaşabildim. Lastiğim patladı. Yenisini takmam gerekiyordu. Yani lastiğinizin önceden patladığını fark etmek, sizin hareket ettiğinizi söylemek istiyorsunuz. Evet efendim. Ya da tam hareket ettiğim sırada. Yalnız şurası kesin ki lastiği tamir etmek için arabayı durdurdum. Saat kaçtı ve bu iş yaklaşık ne kadar zamanınızı aldı? Yaklaşık 20 dakika. Tam bitiriyordum. O sırada saate baktım ve 7'yi 25 geçtiğini gördüm. Buraya gelmemin nedeni de pompa almaktı. Kendiminki yoktu ve garajda pompa olduğunu biliyordum. Nick homurdandı. Çok garip. Huck adımını bir basamağa atmışken boşa basmış hissine kapıldı. Hadley birden geriye dönerek Nick'e sordu. Garip olan nedir? Bizim garajdaki pompa tazlikli havayla lastik doldurur. Bay Hag Rowland'ın bundan nasıl yararlanmak istediği çok garip. Hag ısrar etti. Garajın bir tarafında adi bir pompa gördüğümü anımsıyorum. Brenda onu destekledi. Evet öyle bir pompa olduğunu ben de anımsıyorum. Nick hiçbir şey söylemeden başını salladı. Hadley devam edin ve böyle bir anda lastiğinizin patladığına şükredin. Peki aradığınız pompayı buldunuz mu? Bulamadım. Çünkü garaja giderken tenis alanının kapısını açık buldum ve merak ederek içeri girdim. Niçin girdiniz? Doğal olmayan bir yan vardı bunda. Siz bir hedefe gidiyorsunuz. Yolunuzdan sapmamanız gerekirdi. Hak bir an düşündü. Saptım. Çünkü o kapıyı biraz önce kendim kapatmıştım. Niçin açılmış diye şaşırmış olmalıyım. Biri içeriye girmiş ve o biri de Frank'miş. Şimdi açıklığa kavuştu bu. Hak bundan sonra mümkün olduğunca mantıklı yalanlar söylemek için kendini hazırlayarak devam etti. Kapalı alana girdim. Alacak karanlıkta ama şekiller anımsanabiliyordu. Şimdi bulunduğum noktada Brandon'ın ayakta durduğunu gördüm. Çok şaşkın bir hali vardı. Ona doğru koştum. Size verdiği ifadeleri bana da tekrarladı. Saat kaçtı? Yedi buçuk sıraları olmalı. Brenda perişan bir haldeydi. Tartıştık. İzler onun üzerine benziyordu. Silmek, ortadan kaldırmak aklıma geldi. Elimde tokaşla görmelerinin sebebi budur. Hadley bir köşede duran Fela anlamlı anlamlı baktı. Bu bakış Hagın dikkatinden kaçmadı ve ifadesinin tam yerini bulduğunu düşündü. Demek izleri silmek istediniz. Oysa şerefli avukatlık mesleğinizin bir üyesisiniz. Böyle bir suça yöneldiniz ama vicdanınız değil, Marya'nın etkisiyle bunu işlemekten vazgeçtiniz. Hayır. Öyleyse devam edin. Hareketimi saçma ve tehlikeli olduğunu kabul ediyorum. Ama iki nedenden dolayı bunu yaptım. Birincisi, bizzat Brenda White buna izin vermedi. Gerçeği söyleyeceğini bildirdi. İkincisi de, tam bozacağım sırada bunların çok derin olduğunu... Ve Brenda'ya ait olmadıklarını düşündüm. Hadley'in yüzünde zalimce me memnuniyet okunuyordu. İşten konuştuğunuz için size teşekkür ederim Bay Rowland. Dürüstlüğünüzü ileride göz önünde bulunduracağız. İkinci konuya gelelim. Sizin tenis alanındaki kendi izlerinize. Bu izler sizin mi? Evet benim. Oraya ne zaman gittiniz? Brenda'ya eve döndükten sonra saat sekize on kala ile sekiz arası olmalıydı. Cesede yaklaşmak gerektiğini nasıl çıkardınız? Frank'in tenis kortuna giriş nedenini çıkarırım diye ummuştum. Kendi kendime birçok sorular da sordum. Ayrıca raketini aradım. Durun bakalım. Burada duran raketi mi? O raketi ve torp arabasını nasıl görmemiş olabilirsiniz? Hak şaşırdı. İnanın göremedim. Hadley, ihtimal Brenda White onları fark etmiştir. Brenda cevap verdi. Hayır. Hatta onların burada bulunmadığını bile iddia edebilirim. Çünkü burada uzunca bir zaman kaldım. Eğer olsaydı raket, toplar ve kitap gözüme çarpardı. Bu kitap sonradan mı konuldu diyorsunuz? Bilmiyorum. Peki sizin fikriniz nedir Bay Hugg? Söylediğiniz mümkündür sayın müfettiş. Fakat ben onları görmedim. Nick yeniden çok garip dedi. Hadley, bu konuya yeniden döneriz Bay Rowland. Cesete el değdirdiniz mi? Hugg önce hayır demeyi düşündü. Ama Brandon'ın Frank'e yaklaşarak atkısını boynundan çektiğini hatırlayınca evet dedi. Ama Haddi bu tereddütü kaçırmamıştı Hayır diyecektiniz Evet dediniz Nedir bunun anlamı Özür dilerim Evet dokundum Hatta atkısını bile çektim Bu işi niye yaptınız Belki yaşıyordur diye geçici bir umuda kapıldım Atkısını gevşetmek istedim Öyle mi Saat yedi buçukta onun öldüğünden emindiniz Oysa sekizde muayene etmek istediniz Hak büyük bir yanlış yaptığını anladı Bunu düzeltmek gerekiyordu Düşüncelerimi açıklayamadım galiba. Frank'in öldüğüne dair bütün kanıtlar vardı. Ama insan bir ölünün yanında yine de bazı duygulara kapılıyor işte. Nick üçüncü kez garip dedi ve tekerlekli arabasını sürerek topluluğun ortasına geldi. Tatlı, hazin ve insana etki edecek şekilde konuştu. Bu tartışmaya karışmak istemezdim. Ancak bir noktaya işaret etmek isterim. Frank'in ölümü beni çok sarstı elbet. Bu Roland'dan nefret ettiğimiz izlenimini bırakmış olabilirim üzerinizde. Ancak şimdi o fikirlerimde ısrar etmiyorum. Suçluysa affetmiş değil. Brandon'ın mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırım. Ne demek istiyorsunuz? Nick burnunu hızla sildikten sonra ölmüş arkadaşım Noakes'le ben Brandon'ın iyiliğine çalıştık. Eğer Brenda bana Frank'le değil hakla evlenmek istediğini söyleseydi ona kiminle isterse onun evlenmesini salık verirdim. Mutluluğunu zedileyecek bir değildir Nick. Brenda rica ederim Nick dedi. Hayır hayır küçük meleğim bu sözlerimle senin sevgini kazanmak değil amacım. Bizler sandığımız kadar genç değiliz ve olaylar bizim istediğimiz şekilde oluşmuyor. Baş bunları söylemek istemiyordum. Ama demek istiyorum ki gerçi ben cinayet işlerini kitaplardan okuyarak teorik olarak bilirim. Fakat 70 kiloluk bir insanın ayığı 4 numara ayakkabıya girmez. Haddi bu uzun sözleri kesti. Rica ederim söyleyecekleriniz açık olarak söyleyin. Peki konuya giriyorum. Bundan 15 gün kadar önce Frank de Bay Rowland bir bahse girmişlerdi. Canbazlık gösterisi gibi bir şey. Gerçi bunu önce ben hatırlamıştım. Özetle Bay Hadley, bu ayak izlerinin garip bir özelliği var. Adımlar güvenle atılmış izlenim veriyor değil mi? Kuzum ağzınızda gevelemeyin lafları ne bahsine tutuşmuşlardı. Hug Rowland, elleri üzerinde bütün bahçeyi gezebileceğini söylemişti. Usta bir jimnastikçi bunu yapabilir. 70 kiloluk bir adam da Brenda'nın ayakkabısını ayaklarına geçirmese bile ellerine geçirebilir. Şimdi Frank'in katili ona diyor ki haydi seninle bahse girişelim. Ayağımı sokamayacak kadar küçük bir ayakkabılarla çamurlu tenis kortunu geçeceğim. Bu tür iddialara bayılan Frank hemen karşı koyuyor ve geçemeyeceğini belirtiyor. Bunun üzerine katil her kimse ellerini küçük ayakkabılara sokuyor ve elleri üzerinde çamurlarda yürümeye başlıyor. Küçük izlerin neden zikzaklar çizdiğini böylece açıklayabiliriz. Hadli karşı çıktı. Bütün bunlar saçma bayinik. Ayrıca sizin katil derken Hagravond'u kastettiğiniz de gözlerden kaçmıyor. Ama söylediğiniz şey usta bir cambazın yapabileceği bir oyun. Ertesi gün günlerden pazardı. Hag yataktan her yanına ter basmış olarak uyandı. Brenda ile birlikte düştükleri bu kuyudan nasıl çıkacaklarını düşünüyordu hep. Hem de kendi kazdıkları kuyu. Ancak Chandler adındaki cambaz ellerine Brenda'nın ayakkabılarını giyerek cinayet işledi diye suçlanırsa... ...o zaman yalanlarını itiraf edeceklerdi. Brenda ile böyle anlaştılar. Şimdi işe bir de cambaz karışıyordu demek ki. Onun bu işte suçu olmadığını ancak Hakla Brenda kanıtlayabilirdi. Ve Hak, Chandler'ı kurtarmak için harekete geçmeye karar verdi. Ama daha önce babasının yaşlı avukat Rowland'ın fikrini alması gerekiyordu. Pazar günleri rahatsız edilmekten hiç hoşlanmayan... Koca gözlüklerinin ardından gözlerini kırpıştırarak bakan bu ufak tefek adam, hagın anlattıklarını sabırla ve şaşkınlık duymadan dinledi. Sonunda, yalana başvurmamalıydın dedi. ''Bırak da anlatayım baba, sorun bambaşka. Çok güç durumda olduğumuzu anlamıyor musun? Hatalı olduğumu farz edelim. Bana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?'' ''Önce kendi planını açıkla. Chandler tutuklanırsa gerçeği itiraz edeceğiz. Size inanacaklarından emin misin?'' Ama bu adam masum Nereden biliyorsun? Seni etkilemek istemem oğlum ama bırak polis bildiğini yapsın Sabırlı olmak en iyisi Chandler'a gelince o, Onun suçlu olması çok mümkündür Şu anda kendini güvenli hissediyordur Hiçbir falso yapmamıştır Fakat işte başkalarının çıkardığı izler yüzünden suçlu olduğu anlaşılıyor Bu talihin garip bir cilvesidir Hak babasının büyük bir dikkatle dinliyordu Gözlerini ayırmadan onu izliyordu Babası devam etti bu üzücü olay başına açarsa mesleğine büyük zarar verir. Bana vız gelir. Aceleden vazgeç. Önce şu adamın suçlu olup olmadığını öğreneceğiz. Bu şeytanca cinayeti nasıl işlediğini anlayacağız. Ama kanıtlamak o kadar güç ki hiçbir iz olmadan nasıl oraya gider ve gelir? Adam cambaz değil mi? Sonra ağlar üzerinde yürüyerek cinayet noktasına gidebileceğini sen söylememiş miydin? Peki. Bu işi kontrol ederim. Bana şepiyi çağır. Biraz sonra avukat yazıhanesinin mu mutemedi girdi içeriye. İyi günler efendim. Hoş geldin. Bize bir yardımda bulunacaksın. Tenis alanının bir yanından diğer yanına ağ üzerinde yürüyerek geçmenin mümkün olup olmadığını araştıracaksın. Baş üstüne. Fakat bunu yapacak bir alan bulmamız gerek. England Lane'in kulübünü biliyorsundur. Chantler iri yapılı birisiymiş. Onun gibi olan birisini ağın dayanıklılığını ölçmek için üzerinde yürüteceksin. Bu iş için yanına Angus'u alabilirsin. Deney mümkün olduğunca çok fil üzerinde yapılsın. Baba oğlu yeniden yalnız kaldılar. Baba, heyecana kapılma dedi. Kitty ile Nick, boş çanta hikayesini doğruladıklarına göre korkmana gerek yok. Aslında Nick kızı hep savunmak istiyor. Onun için söylediklerinden dönemez. Şimdi ne yapacaksın? Brenda'yı görmek istiyorum. Öyleyse hemen telefonla haber ver. Hak telefonla numarayı çevirdi. Brandon'un açacağını sanmıyordu ama doğrudan o açtı. Hak sordu. "Brenda, odada senden başka kimse var mı?" "Hayır, yalnızım." "Benim hakkında hala dünkü duyguların geçerli mi?" Genç kız hararetle duygularının değişmediğini ve değişmeyeceğini söyledi. Hak, "Kuzum oradan çıkamaz mısın?" dedi. "Günün geri kalan bölümünü birlikte geçirelim." Kız karşı çıktı. "Ah Hak, mümkün değil. Zavallın iki düşünsene." Peki madem sen gelemiyorsun ben oraya geleyim mi? Peki saat kaçta? Önce gidip arabamı alayım. Bir saate kadar buluşuruz. Olanları anlatırım sana. Dünden beri değişik bir şey oldu mu? Hani şu Fel denen adam var ya sanırım bizim oyunumuzu çözdü o. Niçin böyle bir fikre kapıldınız? Telefonda açıklayamam. Her an içeriye nik girebilir. Doktor Fel ve baş müfettiş sabahın dokuzundan beri buradalar. Kuşkularının farkındayım. Üzülme sen. Bir saate kadar yanında olurum. Telefonu kapattıktan sonra Hak babasının çalışma odasına girdi. Bir süre sonra Shepide dönmüştü. Anlattı. Angus'la tenis alanına girdik. O anda kortlar boştu. Birinci kort sağlam tutturulmadığı için Angus düştü. Sanırım bilincinmiştir. Bununla birlikte bitişik korda çıkardım onu. Merdivenle ve dengeyi sağlamaya çalıştım. Ama bu file de göçtü. Angus ikinci kez düştü. Sonra... Üçüncü kortta sonuç daha parlak değildi. Tel koptu ve bizim Angus yine belini incitti. Hug oturduğu yerden gülüyordu. Rowland baba Hug ne zaman terbiyeleneceksin? Devam et Şepi. Dördüncü korta yaklaştığımızda elinde sopa ile koşan bir adam tarafından rahatsız edildik. Adamın ağzından kötü sözler çıkıyordu. Sonra Angus'un iri yapısını görünce bizimle baş edemeyeceğini anlamış olmalı ki kaçtı. Belli ki polis çağırmaya gitti. Bu nedenle deneyimizi bitirmeden ön zorunda kaldık. Peki söyleyin dedi Baba Rowland. Bir adam tel üzerinde denge kurabilir mi? Kazıklar sağlamsa ve fileler yere inmezse elbet. Hele canbaz olursa elbette mümkündür. Baba oğlu bakıştılar. Hak yakalayıcağız keratayı diye söylendi. Telefon çaldı. Hak açtı. Brenda boğuk bir sesle konuşuyordu. Seni rahatsız ettim Hak. Hakkımızdan gelecekler. Nasıl geleceklermiş? Tenis alanına bir adam getirdiler. İp cambazıymış. Nasıl? İp cambazıymış? mıymış? Bunu duyan baba roblin telefonun yanına koştu. Evet bakmak için dışarıya çıktım ama beni kovdular. İp üzerinde durabildi mi? Hayır kazıklar ip cambazını çekecek güçte değilmiş. Kumlu ve çakıllı alana sokulmuş. Betona dayan, dayanmıyormuş. Eğer hala Chandler kuşka altındaysa zaten bu adam ipte yürüyen cambaz değilmiş. Başka marifetleri varmış. Fakat katil ondan başkası olamaz. Brenda. O olasılığı defterden siliniz. Doktor Fell buraya geliyor galiba. Telefonu kapatıyorum. Hag'ın tüm teorileri yıkılmıştı. Brenda'nın yüzünde dün geceki uykusuzluğun izleri vardı. Küçük bir lokantaya girdiler. Garsondan istedikleri kokteyl gelmişti. Haydi şunu için dedi Hag. Olanları sonra konuşuruz. Brenda bir soluk değişti. Sonra Hag dedi. Acaba şu Doktor Fell her şeyin farkında mı yoksa çıldırmış mı? Çıldırdığını nereden çıkarıyorsun? Bana biraz delice göründü. Hadley ile ellerini kollarını sallayarak tartıştılar hep. Doktor Fellin Hadley'i bir şeye ikna etmeye uğraştığı belli oluyor. Sonuç? Onları izledim. Çitlerin ve ağaçların arkasından gizlenerek onlara yaklaştım. Ne oldu birden? Birden gazete aklıma geldi. Saat 7'de oradaydı ve 20 dakika sonra kayboldu. Bu nokta üzerinde yeterince durmadık. Onu bırakan mutlaka Chantler'dır. Neyse sen devam et. Çelis kortuna gelince Hadli'nin pavyon araştırdığı fikrine kapıldım. Orada bana ait eski bir sweter buldular. Faelin şöyle bağırdığını duydum. İşte üzerinde hiçbir iz bulunmayan bir kum alanı karşısındayız. Anladın mı Hak? Aynen böyle dedi. Bizim için çok kötü. Hadli ne dedi buna? İtiraz etti. Burasının plajlardak gibi olmadığını, ayak izinin çıktığı bir kum türü olduğunu söyledi. Fakat basılan yeri ellerinle silersen iz kalmayacağı da ekledi. Bu fikrini kesinlikle mi söylüyordu yoksa tereddütlü müydü? Pek fark edemedim. Fakat Fel, patenlerle uğraşmaya başladı. Bir kova su getirdi ve döküp denemeler yaptı. Hadli fena halde kızıyordu. Sonra ga garaja girdiler. Yeniden tenis alanını su dökerek iyice ıslattılar. Patenleri bastırarak ıslak alanda gezdiler. Hak iyi ki England's Lane'de yapmamışlar bu deneyleri. Çünkü bizimkiler de orada aynı deneyi yaptılar. Bizimkileri kovaladıktan sonra bekçi onlarla karşılaşınca iyice çileden çıkabilirdi. E sonunda bir yükme vardılar mı? Farkında değilim. Yalnızca gördüklerimi ve duyduklarımı söylüyorum. Bir ara gittiler ve iki saat sonra yeniden döndüler. Yanlarında bir adam vardı. Onu filenin ipi üzerinde yürüttüler. Hadley bundan sonra hemen gitti. Fel yanıma geldi ama cinayetten söz etmedi hiç. Kendinden söz etti. Doktor deyince tıpla ilgisi yokmuş. Felsefe doktoruymuş. Çok işlere girip çıkmış. Bütün bunlardan sonra ben de bir şeyden söz ettim. Neşelenmiştik. Hikayeler anlatıyor ve gülüşüyorduk ki Nick geldi yanımıza. Frank'i ölümünden sonra niçin bu kadar neşil olduğumu sordu. Ben bozuldum doğal olarak. Phil'in bu davranışı hakkında kuşkulara yoklaştı. Fakat endişelerini Brenda'ya e açmak istemedi. Sonunda şöyle dedi. Chandler'ı bulmaya karar verdim. Babam bu tasarımı henüz bilmiyor. Bilse karşı çıkardı. Lokantadan ayrılarak bir telefon kulübesine gittiler. Rehberden Chandler adına olan telefonlarının hepsini aradıktan sonra nihayet bir kadınla karşılaştılar. Telin öbür yanındaki kadın affedersiniz dedi. Oğlum bugün üçüncü defadır arıyorlar. Önce bir polis sonra bir kadın. Ne oluyor kuzum dertler mi var yoksa? Hayır bayan Chandler fakat... Aman Allah'ım hep sıkıntı keder. Halbuki zavallı babacığı onu yetiştirmek için ne kadar emek harcamıştı. Dün gece olanlardan sonra patron onu kapı dışarı edecekmiş. Yalvarmış da kovulmaktan kurtulmuş. Ama yalan. Oğlumu görürseniz kulağını bükün. Bir olay çıkarmasın. Şimdi o nerede bayan Çentler? Nerede olacak? Orpeum bazanesinde. Saat 2'de provası var. Telefonu kapattıktan sonra hak şöyle dedi. Görüyorsun ya cinayet gecesi Çentler görevinin başında değilmiş. Nerede olduğunu gizlemiş. İyi de şimdi oraya gidince Hatli ile karşılaşırsak olayı nasıl açıklayacağız ona? Orasını hiç düşünmüyorum. Nasıl olsa yoluna girer. Şimdi önemli olan bir an önce Chantler'ı bulmak. Orpeum cambazanesinde çarpıcı renklerden mayolar giymiş bir grup piramit yapıyordu. Piramidin en tepesindeki adam orkestra eşliğinde yaman bir takla attı. Havada güzel şekiller çizdikten sonra yüzünde gülümsemeyle bir arkadaşının ellerine düştü. Ayaklarının ucunda öylece durdu. Bir süre sonra piramidi meydana getiren kalabalık dağıldı. Herkes kişisel olarak değişik hareketler yapmaya başladı. Chantler'ı tarifinden çıkarmışlardı. Brenda... Onu buraya nasıl çağırabiliriz diye sordu. Karanlıkta ince yapılı bir adam kendilerine doğru ilerledi. Siz de kuşkusuz cambazlı adın olacaksınız değil mi? Brenda kibarca hayır efendim dedi. Fakat izin verirseniz biraz kalacağız burada. Elbette efendim. Eğer izin vermek bana düşüyorsa baş üstüne. Çok teşekkür ederim. Demek batıdan geliyorsunuz. Hayır adam? Teksas batıda değildir. Güneydedir. Affedersiniz dedi. Birisini mi arıyordunuz diye sordu adam onlara. Brenda cevap verdi. Evet efendim Arthur Chandler adındaki cambazı. Adam elindeki kamçıyı şaklatarak gürültüler çıkarmaya başladı. Oyunculara bir ara dinlenme izni verdi, verildiğinde herkes bir köşeye çekildi. Bu arada kırmızı uzun bir pelerin giymiş adamın kolunun altında bir paket olduğu halde yürüdüğünü gördüler. Bu adam koltukların birinde yalnız başına oturan bir kadının yanına gitti. Bunun üzerine kadın dönerek halk ve Brenda'nın bulunduğu yana baktı. Brenda onu resminden hemen tanıdı. Match Sturges. Kendileriyle konuşan ince uzun boylu kamçılı adam ben gideyim dedi. Eğer bir emriniz olursa beni şöyle bir ıslıkla çağırabilirsiniz. Adam adım Clarence Lennigan'dır. Bir elinin iki parmağını ağzına götürerek bir ıslık çaldı. Orkestra yeniden başladığı halde Chantler acele etmedi. Tersine Brenda ile hagın bulunduğu yere geldi. Ya demek katili görmeye geldiniz. Hak cevap verdi. Heh işte konuya çabucak girdiniz. Chandler başını geriye atarak bir kahkaha koyverdi. Sonra onlara yaklaşarak bir sır verir gibi. Her şey bitti dedi. İtiraf ettim. Şu anda tevkif işler, işlemim tamamlanmıştır. Akşama tevkif ederler. Ama bundan endişe duymuyor gibisiniz. Evet cidden öyle. Brenda belki kim olduğumuzu bildirmek yerinde olur. Ben sizi biliyorum. Beni görmeye geleceğinizi tahmin ediyordum zaten. Hatta bunun içinde şunu yanımda getirdim. Eğilip pelerinin altından bir paket çıkardı. Bu tabak ve çanakları size geri iade ediyorum. İyilik ettiğimi sanıyorum. Ama hapse girdiğimde bunlar başıma bela kesilebilir. Ayakkabılar da burada. Tenis ayakkabıları. Brenda şaşırdı. Hak, çantayı siz boşalttınız demek diye sordu. Chandler paketi ayağı ile dürttü. Evet, hepsi bunun içinde. Sonra size verecek başka bir şeyim daha var. Babamın fotoğrafçı olduğunu biliyorsunuzdur belki. Bir fotoğraf çıkardı. Resimde Frank'in cesedi ve yanında da Brenda görünüyordu. Objektif öyle bir anı yakalamıştı ki kızın çehresinde perişanlık okunuyordu. Gözleri dehşetle büyümüş, ağzı açılmış ve kolları piknik çantasının ağırlığıyla gerilmiş. Chandler, çok güzel değil mi diye sordu. Brenda, evet çok güzel diye cevap verdi. Kendi resminizi tanımışsınızdır ama amacımı yanlış anlamayın. Ben parasızdırıcı şantajcılardan değilim. Sizi böyle bir olayda kuşkuların ötesinde tutmayı başardım. Size teşekkür etmeli miyim etmemeli mi? Bir türlü kestiremiyorum dedi Brenda. Chantler şu anda o kadar kaygılıyım ki laf aramızda başkalarının derdiyle uğraşacak durumda değilim. Peki bu fotoğraflar için korkuyorsunuz? Burada bayan White'ın masumluğu kanıtlanıyor. Hak yok canım dedi. Baksanıza öyle bir nokta hemen göze çarpıyor. Frank ölmüş. Bayan Brenda ondan henüz uzakta. Bu ayak izlerinden de belli. Bundan daha ise olamaz herhalde. Brenda sordu. Doğru mu hak? Evet sahi. Bunu polisin sonradan çektiği fotoğraflarla karşılaştırdığımızda Brenda kurtuldu demektir. Ama sizi cinayet yerinde niçin bulunduğunuzu ve niçin fotoğraf makinesi taşıdığınızı sorabilir miyim? Orası benim sırrım. Bunu alıp saklayın. Aynısından baş müfettiş Haddiye de var bir tane. Nasıl? Ne zamandan beri? Bugün öğleden beri o şişman felle gelerek rahatsız ettiler beni. Zaten bekliyordum onları. Ben de kendilerine bir fotoğraf koleksiyonu hazırlamıştım. Brenda demek Adli'yi biliyormuş. İyi ama bana için bir şey söylemedi? Chandler alaycı şekilde herhalde bir şeyler söyleyecektir diye cevap verdi. O yönü merak etmeyiniz. Hak heyecanla sordu. Polise neler anlattınız? Canbaz bu soruyu sakin bir şekilde cevapladı. Polis baş müfettişine dedim ki annemin iyiliğini isteyen bir vatandaş o Frank Dorans mikrobunu öldürmüştür. Çok rica ederim söyleyin siz mi öldürdünüz onu? Ha işte dostlarım sorun burada laf aramızda belki ben öldürmüşümdür belki de ben öldürmemişimdir. Eğer benim öldürdüğümü kanıtlamaya kalkışırlarsa çok zaman kaybedeceklerdir. Sizinle konuşmak fırsatını ilk ve son kez duyuyorum. Neredeyse gelip alırlar beni. Zaten patron da kızdı. Kim tutuklanınca ne diyecek? Hak dehşet içindeydi. Çok garipsiniz. Sanki tutuklanmaktan hoşlanır gibi bir haliniz var. Öyle olduğu kesin. Bırakın da söylemek istediklerimi sonuna kadar söyleyeyim. Size ihtiyatlı olmanızı tavsiye ederim. İzlerin Brenda White'e ait olduğunda ısrar etmeyin. Hoş. İsterseniz benim ellerimi pabuçlara sokarak cinayeti işlediğimi söyleyiniz isterseniz. Ama o zaman benim gibi koruyucu meleğe ihanet etmiş olursunuz. Bana vız gelir bu. Aksini fotoğraflarla kanıtlarım. Hak sordu. Polise neler söylememizi isterdiniz? Chandler bu soruya cevap vermeden devam etti. Bu iş benim için bir felaket olabilirdi. Çünkü ben ellerim üzerinde yürümeyi beceririm. Buna rağmen temize çıkmak gerekiyordu ve çıktım. Artık kim ne derse desin umurumda değil. Fotoğraf makinesi niçin yanımdaydı? Buna ilişkin sorular sormayın. Orada ne kadar kaldığımı, tabak çanağı niçin aldığımı, neler gördüğümü sormayın lütfen. Hak, bu soruların büyük değeri var ama dedi. Baş müfettişe bildirdiklerimi size de anlatayım. Fakat ondan ne bir kelime az ne de fazla. Sizleri kendime müteffik sayıyorum. Ellerimle yürüyerek o cinayeti işlediğimi uyduran siz değilsiniz inşallah. Biz değiliz. O hikayeyi doktor Nick uydurdu. Nick Young mu? Şu ihtiyara, evin sahibi. Evet, o meymenet sizden söz edildiğini duymuştum. Fakat o bu yalanı size suçlamak için değil, beni ipe göndermek için uydurdu. Chandler güldü. Her şey çorbaya dönmüş anlaşılan. Bar size bilgi vereyim de içiniz rahatlasın. Hadley'e anlattıklarımı anlatacağım. Her bilginin sonunda da doğru mu yalan mı olduklarını belirteceğim. Hadley'e dedim ki o namussuz Frank'in dün saat 5'te yaşlı iftiracının evine tenis oynamaya gideceğini öğrenmiştim. Burası doğru. Onunla karşılaşmak için yola çıktım. Bir polisten adres sordum ve polis bana şüpheyle baktı. Tenis alanına 6'ya 20 kalabardım. Alanda bir keşif geçisi yaptım ve kendim için en uygun noktayı pavyon olarak buldum. Frank'i kuşkulandırmaksızın gazeteyi oraya bıraktım. Bunlar da doğru. Evet niyetim Frank'i öldürmekte. Bütün kanıtlar aleyhimde olmakla birlikte bu doğru değildir. Devam ediyorum. Bir takım adamların tenis alanına yürüdüklerini gördüm. Bir ağacın arkasına gizlendim. Ortalığı serler götürürken de garaja saklandım. Oyuncuların birbirinden ayrıldıklarını oradayken gördüm. Frank komşu bayanı geçirecekti. Saklandığım yerde Frank'in geri dönmesini bekledim. Yalnız başına geri döndü. Bunlar da gerçek. Alçak herif şarkı söylüyordu. Tenis alanına girmeden önce durdu. Bu doğru. Tenis alanına yalnız girdiğini söyledim ki bu yalan. Brenda konuştu. Alana girdiğini gördüğünüze göre kim tarafından öldürüldüğünü de biliyorsunuzdur. Öldürenin ben olduğumu unutuyorsunuz. Hadley'e onu benim öldürmüş olmam gerekir dedi. Ama bu cinayeti nasıl işlemiş olduğumu bir türlü bulamıyorlar. Çıldırıyorlar. Peki sonra ne oldu? Hikaye bitti. Gerisini anlatmayacağım. Bu hikaye bir sürü muamma ile dolu. İyi ama anladığım nokta sizin niçin kendinizi hapse attırmak için bu kadar çabaladığınızdır? Nedenini tahmin edemiyor musunuz? Bir düşündüğünüz var olmalı sizin. Ama ben tahmin edemiyorum. Ben suçluyum ve bulunması mümkün olmayan bir cinayet projesi bulmuşumdur. Sizde gerçek katilin fotoğrafı da olmalı. Chandler inkar etti. Hayır ben yazgının kurbanıyım. Hiçbir şeyde başarılı olamıyorum. Halbuki o Frank Namusuz hep başarılı oluyor. Düşünün ünlü bir cambaz olabilmek için cinayet mahkemesinde katillere ait ya, yerde oturmam gerekli. Hak bu gibi yollara başvuranlar çoktur. Sizin oyununuzdan ne jüri üyeleri ne de hakim hoşlanmayacaklardır. Reklam olsun diye kellerinizle oynuyorsunuz. Bana kalırsa gerçeği söylemek daha iyi. O zaman bir çırpıda meşhur olursunuz. Üstelik tehlikeye de düşmeyeceksiniz. Elinizdeki delilleri ortaya koymanız... ''Sizi günün kahramanı yapacaktır.'' Canbaz Umut'la baktı Haga. ''Acaba...'' ''Mümkün mü? Öyle mi düşünüyorsun?'' ''Hiç kuşkunuz olmasın.'' ''Peki hala öyleyse dinleyiniz.'' dedi. Bu sırada bir ses duyuldu. ''Hey uçan mefistolar yerlerinizi alın. Dördüncü numara yerinizi alınız başlıyorum.'' Chandler cevap verdi. ''Bir saniye geliyorum.'' Çağıran bağırdı. ''Bir saniye bile bekleyemem. Yeter be yahu. Üçü sayıncaya kadar yerinizde olmazsanız kadrodan çıkarıyorum sizi.'' Peki ama Hag gitseniz daha iyi edersiniz. Chandler koşarak uzaklaştı yanlarından. Benda bu adam Frank'i kimin öldürdüğünü biliyor dedi. İkisi de Chandler'ın yükseldiği noktaya bakarken Hag'ın omzuna bir el dokundu. Bu Hadley'in Hag yanındaki koltuğu göstererek baş müfettişin oturmasını rica etti. Hadley tek kelime söylemeden bir kibrit çaktı. Karanlık sıralar ar arasında önünü buldu ve bir koltuğa yerleşti. Hak söze başladı. Sorun şu ki biz size bildiğimiz bütün gerçeği söylemedik. Haddi şaşırmış gibiydi. Ben de bunun böyle olduğunu öğrendim dedi. Size açıklamada bulunmak istiyoruz. Buna gerek kalmadı teşekkür ederim. Hak durumlarının kötü olduğunu hissetti. Hakkınız var kötü hareket ettik fakat yanlışımızı bir dereceye kadar düzeltmek için fırsat var sanıyorum. Şu anda öyle şeyleri öğrendik ki baş müfettiş kayıtsız bir baş hareketi yaptı. Hak heyecanlandı. Fakat anlattığım şeylere ilgi göstermiyorsunuz Bay Müfettiş. İlgi göstermemi istiyorsunuz. Olayları daha iyi değerlendirilebilecek bir durumdayız artık. Brand ısrar etti. Bay Hadley bizi dinlemeyi kabul edin. Eğer kabul ederseniz akşama kadar katil yakalanmış olur. Chantler katilin resmini çekmiş. Aldanıyorsunuz küçük hanım. O ancak sizin cinayetin işlendiği yere gelişinizin fotoğrafını çekmiş. Evet efendim ama başka şeyler de var. Bize dedi ki... Hadley kestirmeden izin verirseniz bu olayı burada bitirmek istiyorum. Ben atlatılamayacağımı sanıyordum. Hata etmişim. Brandon'ın gözü cambaza ilişti. Haga onu durdurmak gerek dedi. Chantler düşecek farkında değil misiniz? Eğer bu kamçı şaklamaları durmazsa sinirleri dayanamayacak. Hadley yok canım birçok şeyleri müthiş olarak görüyorsunuz. Halbuki dün... Dünü bırakın şu anda önemli olan Chantler. Hayır efendim dedi Hadley. Bu adam senelerdir aynı numarayı yapar. Bugün de kazasız yapar. Elime sağ olarak geçmesi gerek. Huck sordu. Onu tutuklayacak mısınız? Aslında tutuklanma kararı tamam. Farkında olmasa bile yakayı ele vermiştir. Artık işi bitiktir. Bu sabah Fell ve Beani fena tıraşa getirdi. Ama gününü görecek. Brenda haykırdı. Bu adam katili de biliyor. Onun fotoğrafı var elinde. Daha tenis kortuna nasıl girdiğini bile bilmediğiniz adamı nasıl tutuklarsınız? Hadli cevap verdi. Her şeyi biliyoruz artık. O tenis kortunun ortasındaki çamurlara basmadan fiilen yürüyerek işledi cinayeti. Dün siz oyun oynarken filenin yüksekliği ne kadardı? Bilinen yükseklik. Zeminden bir raket eni. Bir raket boyu yükseklikte. Evet. Fakat yağmurun etkisiyle file değişmiştir değil mi? Evet efendim. Ne de olsa yağmurun ağın ipleri üzerinde etkisi olur. Brenda hala cambaza bakıyordu. Birden koşarak ona doğru ilerlemeye başladı. Kırbacı şaklatan adama engel olmak istiyordu. Hug da arkasından gitmek istedi ama Hadley onu engelledi. ''Bırakın, eğer söz geçirebilirse geçirsin. İşte bayan Sturges de o tarafa gidiyor. Bakın, benim de demek istediğim bir tenis filesinin belirli ağırlığı vardır değil mi? Üstelik rüzgar da var. Sarkmış file rüzgarda yeri süpürecektir. Gevşek filenin uçlarına basmış ve çimenleri atlamış. Rüzgarlarla oynayan file izleri silmiş. Nasıl? Hak ayağa kalkmış Brenda'yı arıyordu. Fakat ne onu ne de kamçılı adamı göremedi. Bir yandan da konuşuyordu. Ben aynı fikirde değilim. Chantler tüy siklet değil ki bastığı yerde öyle silik bir iz bırakmaz. Bırakması önemli değil çünkü file kalın. Hak gözlerini numara yapan cambaza kaldırdı. Mefis uçuyor ve sanki bütünüyle boşluktalarmış gibi görünüyorlardı. Evet kırbacın şaklamalarını durdurmak gerekir. Oturun ve beni dinleyin katilin olduğuna eminim. Peki Doktor felde sizinle aynı fikirde mi? O kimseyle aynı fikirde olmaz dostum. Burnunun doğrultusuna gider. Fakat o da Chandler'ı katil sayıyor galiba. Bu sırada Chandler trapezden atlamış oyun arkadaşının elinden kurtulmuştu. Kolları ileriye doğru gerilmiş havada uçuyordu. Numara gereği bir başka arkadaşına tutunacaktı. Kırbaçlı adamın şa şakırtısı durdu. Bunun nedeni Brandon'ın orada belirmiş olmasıydı. Çantların elleri arkadaşın eline oldukça yaklaştığı halde onu tutamadı. Tepe taklak yere düştü. Başı sıralardan birine çarptı. Vücudu yanmış bir kağıt gibi büküldü. Kaldırdıklarında ölmüştü. Elbisesi kırmızı olduğu için vücudunda kurşun yarası olduğu anlaşılmamıştı hemen. Kurşunlardan ikisi gövdeye, biri de kafasına isabet etmişti. Aynı akşam saat 10'da Doktor Fell masanın başında özen iskanmil kağıtlarından bir şato kurmaya çalışıyordu. Doktorun yeni taşındığı bu ev oldukça geniş ama çalışma odası karma karışık. Doktor kitapları raflara yerleştirirken eline ilginç bir kitap geçiyor. Bir koltuğa oturup okumaya başlıyor ve böylece iş gecikiyordu. İşte 3 haftadan beri bu nedenden kütüphane odası karma karışıktı. Raflardan başka her yer kitap doluydu. Fael sık sık yıkılan İstanbul şatosunun yeniden yapıyor ve bol bol düşünüyordu. Ara sıra not aldığı da oluyordu. Saat 6 sıralarında Hadley içeri girdi. Heyecandan bitkin bir haldeydi Yerleştirme işi oldukça ilerlemiş maşallah Raflara yarım düzine kita kadar kitap sıralanmış Bitmiş sayılır Fel homurdandı Şakana sırası değil ne var ne yok İkinci bir cinayet daha Cambazhanede prova sırasında Çentler üç kurşun yara saldı. Katilin salonun neresinden ateş ettiği bilinmiyor Silahın sesini per perdelemek içinmiş gibi Adamın biri devamlı kırbacını şaklatıyordu Üstelik de büyük bir gürültüyle müzik çalıyordu Yakından ateş edilmiş olmalı. Salonda bazı artistlerden ve bir kovboy grubundan başka kimse yoktur. Ben, Brenda White, Hug Rowland ve Matt de vardık. Kuşkullar listesinden Hag'i siliyorum. Çünkü yanındaydı o sırada. Kovboylardan da hiçbir ateş etmemiştir. Çünkü grup halinde oturuyorlardı. Brenda ve Sturgis'ın üzerlerini aradık. Ne yanlarında ve ne, ne de yakınlarında silah bulamadık. Kısacası bence salonda bulunanlardan hiçbir ateş etmedi. Faz sakin olarak sonucu bildirdi. Öyleyse katil dışarıdan biridir. Ama sözüm bitmedi. Hiç kimse içeri girip suç işleyemezdi. Bütün kapılar kapalıydı. Yalnızca büyük kapı kontrol altında değildi. Oradan da hiç kimse içeri girmemiştir. Bundan emin misiniz? Tanıklarım var. Bu cambazhanenin önü pazar günleri oldukça tenhadır bilirsiniz. Yolun öte yanında ise bir gazete satıcısıyla bir tütüncü vardır. Bu iki dedikoducu herifin bütün işleri sokağı seyretmektir. Onları sorguya çektim. İçeri hiç kimse girmemiş. Doktor, şatosunun son kağıdını da koyarken itiraz etti. Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Bir aksaklık vardır mutlaka. Orası doğru. Fakat aksaklık nerede? Hizmetçi kadın sandviç ve bira getirdi. Çıkarken masanın üzerindeki tabancayı tıpkı bir fareki ölüsünün kuyruğundan tutar gibi alıp götürdü. Huntley sandviçlerden birine saldırarak ''Ee şimdi artık ağzınızdaki baklayı çıkarabilirsiniz.'' ''Ağzımdaki baklayı mı?'' Evet, fakat şu Chandler'ın katil olmadığını kim söyleyebilir? Kendi ağzıyla itiraf etti. Demek azizim Haddi, siz onun katil olduğuna inanıyorsunuz. Doğrusun isterseniz inanmıyorum. Gerçi Frank'i öldürdükten sonra bir başkası tarafından öldürülmesi de düşünülebilir. Fakat bu, buna mümkün görünmüyor. Bence iki cinayette aynı katil işlemiştir. Sel, işte şimdi güzel bir laf ettin. Bugün öğleden sonra beni çileden çıkaran olay nedir biliyor musunuz? Hug'la bayan Brenda cambazda, cambazda katilin fotoğrafının olduğunu söylüyorlar. Belki de ancak bu konuda Brenda'ya inanılabilir. Kim bilir belki de katil onun çok şey bildiğini anladığı için öldürmüştür. Hatley'in açıklamaları ilginç gelmişti Fale. Bir el darbesiyle kurduğu şatoyu devirdi. Bunlar ilginç şeyler bildiklerini anlat. Efendim biliyorsunuz Chandler cinayet akşamı tenis alanının çevresinde bulunuyordu. Yanında da fotoğraf makinesi vardı bir de çantası varmış. Tabak onunla götürmüş kuşkusuz niyeti olacağını bilmediği cinayetin resmini çekmek ve oradakileri alıp gitmek değilmiş. Zıpır adamın tekidir ama deli değildir. Amacı başkaydı. Bana çeşitli resimler verdi. Birinde Brenda yalnız, diğerinde Hagla birlikte, henüz ikalmamış bir filmde çantamda. Bana bunlardan daha önce söz etmeliydiniz. Niçin öyle duruyorsunuz? Sinirlerim bozuk. O filmi banyo etmeden önce bana Frankin katilinin cinayetiyle şekilde işlediğini söyleyin. Bilmiyorum. Ben de öylesine sormuştum zaten ama çavuş çantların evine evinde yaptığı araştırmada kaybolduğu için üzüldüğümüz şeyi bulmuş ve üzerinde parmak izleri varmış. Öyleyse biliyorum. Baş müfettiş güzel dedi öyleyse şimdi katilin adını söyleyin bana cinayetini için işlediğini de. Doktor sakin bir sesle konuştu. En garibi şudur gerçek tam karşınızdaydı ve adeta gözünüze batıyordu. Halbuki siz görmediniz. En göze batan noktaların fark edilmedikleri doğrudur. Neyi kastediyorsunuz? Tenis alanını. Maiyeti anlamadan bir bilmeceyi ilk kez çözüyorum diyebilirim. Dün akşam tenis alanının çevresini gözden geçirirken bir yandan da hayal gücümü çalıştırıyordum. Bu kumlu alanda ölenin izinden başka iz yoktur. Ayrıntılar gözümde canlandı. Brenda'nın izleri cinayet işledikten yarım saat sonrasına aittir. Onun için Brenda katil olamazdı. Doktor Fell... Sönen purosunu tekrar yaktıktan sonra sözlerine devam etti. Ben mantık sırasına göre hareket ettim ve bazı noktalar dikkatimi çekti. Bunlardan birincisi Frank öldürüldüğü sırada tenis alanının ortasından niçin gelmişti? Gerçi bahse tutuşmak diye bir fikir var ortada. Diyelim ki birisi onunla bahse tutuştu ve filenin üzerinde yürüyebileceğini ya da elleri üzerinde yürüyebileceğini söyledi. O halde Frank'in alanın ortasında ne işi vardı? Pekala kenardan izleyebilirdi. İkincisi... Chandler'ın çekmecesinde bulunan o tabak. Çanaklar niçin pavyondan kayboldular? Üçüncüsü, tenis alanının yapısı önemli bir özelliği açığa koyuyor. Dördüncüsü, tenis kortunun zemini yalnız kumdan meydana gelmemiştir. Beton zemin, üzerine kum ve çakıl dökülmüştür. Beşincisi, Dorrance'ın raketiyle top filesi ve kitabı niçin tenis karton kartonunun kapısı önünde değil de zıt yönündeki parmakların önünde bulundu? Baş müfettiş, İzin verin şimdi durumu daha iyi kavruyorum. Katil bir şey söyleyemem ama olayı az çok açıklayacağımı sanıyorum. Listenizde başka noktalar var mı? Bir nokta daha var. Altıncısı Dorrance'ın olduğunu açıkça gösteren atkı. Dostum ani bir kararla işlendiğini sandığımız bu cinayet uzun zamandan beri şeytani bir şekilde hazırlanmış bir cinayettir. Hiçbir ayrıntısı ihmal edilmemiştir. Tenis kortunun girişini izleyen Bodur ağaçlarının çevresini araştırırsanız siz de anlayacaksınız bunu. Baş müfettiş, demek ki katil, evet ta kendisi. Mej Sturgis, 12 Ağustos pazartesi günü tamamen boş bulunan tenis kortunda geziniyordu. File aynen duruyordu. Eğer yerdeki beyaz çizgiler de silinmemiş olsaydı, her şey cinayet gününün aynısı olarak kalacaktı. Hava güzel olmasına rağmen Mej'in üzerinde siyah bir elbise vardı. Uzun uzun çevresine baktı. Görüntü ona acı veriyordu. Yakınlarda kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için bağırdı. Kendisine cevap veren olmadı. Kaba karşıya'nın arasındaki dar yola gitti. Ayakkabısının burnuyla mekanik olarak yeri kazdığı bir sırada asma bir kilidin gömülmüş olduğunu gördü. Yağmurlardan dolayı biraz paslanmış olmasına rağmen kilidin yeni olduğu belli oluyordu. Kadın kilidi tetkik ederken bir ses duydu. Bu Kiti'nin sesiydi. Beni korkuttunuz. Kiti güldü. Evet hakkınız var. Aniden çıktım karşınıza. Havalar ne kadar ısındı. Affedersiniz ben sizi tanıyor gibiyim. Herhalde gazetedeki resmimi görmüş olacaksınız Kitty kalın sesiyle Evet gazetelerden gördüm Siz match Sturges'sınız Sizin için feci şeyler oldu Frank'in size çok kötü davrandığını duymuştum Match soğuk bir şekilde cevap verdi Frank Torrance ile hiçbir ilişkim yoktu İstemeyerek sizi üzdüm galiba Durumunuzu öğrenmek istemiştim Yeni bir iş buldum Bir güzellik enstitüsünde çalışıyorum Fakat siz kimsiniz? Kitty Bancroft ya demek sizsiniz. Sonra yapmacık tavrını değiştirerek şimdiki işimden çok memnunum. Yalnız bir şeyi çok merak ediyorum da. Söylemek ister misiniz? Doğrusunu isterseniz her zaman olduğu gibi gereğinden fazla gevezelik ettim. İşe alınmama korkusuyla kimsenin bilmemesi gereken şeyleri polise anlattım. Örneğin Chandler'ın buraya cumartesi niçin geldiğini anlattım. Kitty meraklanarak öyle mi? Kuzum bugün buraya niçin geldiniz? Beni polis çağırdı buraya. ''Polis mi?'' ''Evet, sırf kendilerine yardım amacıyla çağırdıklarını söylediler. Doğrudan eve girmeye cesaret edemedim. Nedenini bilmiyorum. Sonuç olarak ben de onlar gibi insanım.'' Demek Chandler cumartesi günü buradaymış. ''Evet, hem de birkaç saat kalmış. O bir artist cambazdı. Bu çitin üzerinden kolayca atlayabilirdi. Kendisine yaklaştığını görünme ihtimalini sezdiği an bir kedi gibi sessizce öbür tarafa atlayabilirdi. Bahçeden içeriye bu şekilde girmiş olacak.'' Çünkü kapıda kocaman bir asma kilit gördüm. Biraz önce kilidi çıkardığı yere baktı. Kiti sordu. Buraya ne yapmaya gelmiş? Sizin bu sırrı saklayacağınıza inanabilir miyim? Elbette. Biraz önce beni ismen tanıdığınızı belirttiniz. Nasıl bir insan olduğumu da bilirsiniz. Evet Frank sizden söz etmişti bana. Sevkalade bir kadın olduğunuzu fakat... Sustu ve kızardı. Kiti cümleyi tamamladı. Fakat çok yaşlı. Gerçi yaşlı sayılmam... Ama sizin gibi gençler yanında otuzunu aşan yaşlıdır. Çok yaşlı demiyordu. Acuz ediyordu. Frank tanıdığım insanların en berbatıydı. Chandler onun yaptıklarını öğrenince küplere bindi. Tek yol onu kepaze etmekti. Anlıyor musunuz? Hayır. Match sesini alçalttı. Anlatayım öyleyse. Frank'i burada yalnız bulacaktı. İyice tartaklamayı düşünüyordu. Sonra delikli bir çuvalın içine koyacak ve aklı kasacaktı. Üstüne kara harflerle şunları yazmayı düşünüyordu. İşte bütün kar karıların aşkından geberdikleri Don, don Juan'ın sonu. Bu haliyle onun birçok resimlerini çekecek ve herkese gönderecekti. Fakat bunları yapamadı. Nedenini biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bana dönüp her şeyi gördüğünü anlattığı zaman bu cinayete şahit olmakla kazanacağımız paraları düşününce ne yapacağımızı şaşırmıştık. Tenis kortunun kapısında bir kilit gördüğünüzü söylemiştiniz. ''Kapısında'' demedim. ''Yerde.'' ''Çok garip. Bu kapı hiçbir zaman kilitlenmezdi. Yeni bir kilit mi?'' dediniz. ''Gidip alalım. Sanırım Chandler cumartesi gördüğü her şeyi size anlatmıştır.'' ''Sizi gördüğünü söylemişti.'' Kiti duraladı. ''Ne zamanmış o?'' ''Cinayetten epey sonra. Siz gelmişsiniz ve Hag Rowland ile konuşmuşsunuz. Brenda White kendisine ait olduğu iddia edilen izlerin kendi tarafından yapılmadığını iddia etmişmiş.'' O sıratındaki yükün ağırlığını hesaba katarak böyle bir şey söylemiş. Tabak çanakları bana getirdi. Kızı kurtarmak istiyormuş. Ben almadım tabi. Chandler'ın başka şeyler söylemediğine emin misiniz? Bu sırada terasın ötesinden bir ses duyuldu. Hey Kitty! Brenda White ve Hug Rowland merdivenden iniyorlardı. Onları görünce çok şaşırdılar. Match sahte bir tavırla ''Sanırım kimseyi rahatsız etmiyorum. Buraya polisin isteği üzerine geldim.'' dedi. Hak hayretle sordu. Polisin mi? Ben de öyle. Baş müfettiş birini tutuklayacağını söyledi. Brenda. Hepimiz tenis kortuna çağrıldık. Vay Kiti, nedir o elindeki? Kilit. Bayan Sturgis bulmuş. Frank öldürüldüğü sırada tenis kortunun kapısındaymış. Match keskin sesiyle karşı çıktı. Hani anlaşmıştık bir şey çıtlatmayacaktınız? Kiti, Haydi korta gidelim dedi. Pavyona vardıkları zaman Kiti kararını vermiş gibi Sturgis'a döndü. Match'cıyım. Size karşı büyük bir sevgi besliyorum. Fakat bütün bildiklerinizi polise niçin söylemiyorsunuz? Meç aykırdı. Siz çok fitne birisiniz. Halbuki söz vermiştiniz bana. Affedersiniz ama ben bir şey vaat etmedim. Bildiklerinizi anlatmanız görevinizdir. Meç kızdı. Görev falan vız gelir bana. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Fakat 5 dakika sonra bütün bildiklerini bülbül gibi anlatmaya başlamıştı. Hak, haklısınız. Biz doğru kestirmişiz. Chantler'ın çektiği fotoğraflar var. Kitty birden sordu. Ne fotoğrafları? Katilin fotoğrafları. Öyle değil mi Bayan Sturges? Match sinirliydi. Chantler bana böyle bir şeyden söz etmedi. Konuşarak yaklaşanlar vardı derken Nick'in tekerlekli koltuğu kavaklar arasından belirdi. Sakat adamın yüzünde memnuniyet izleri vardı. Doktor Fel de arkadan geliyordu. Orada bulunanları başıyla selamladı. Bize ettiğiniz yardımlardan dolayı hepinize teşekkür borçluyum. Hak hayretle sordu. Ne yardımı? Cinayet günü geçen sahnelerin tekrarlanması için bize yardım edeceksiniz. Hak, birini tutuklayacağınız doğru mu Bay Fial diye sordu. Elbette, katil dün akşam buldum. İşte Hadli de geldi. Hak, cinayetin nedenini bize söyleyebilir misiniz? çıkar sorunu. Kiti heyecanla sordu. O sırada Hadley yanlarına gelmiş, iki polis memuru kapıda kalmışlardı. Hadley bir kişinin dışında öbürlerine başıyla nazik bir şekilde selamladı. Sonra Nike dönerek "Adınız Nicholas Young'dur değil mi?" diye sordu. "Biliyorsunuz, formalite icabı. Buradaki toplantımız sonunda Frank Lawrence'ın katili olmanız nedeniyle beni takip edeceksiniz." Hak yakmak üzere olduğu sigarasını elinden düşürdü. Bütün gözler Nike çevrilmişti. Nik'in dudaklarındaki alaycı tebessüm yerini kuşku ile karışık hayrete bıraktı. Boğazı tıkandı ve ihtiyar adam başını geriye atarak gülmeye başladı. Olacak şey değil şakayı bir tarafa bırakalım. Doktor Fell biz şaka etmiyoruz diye cevapladı. Nick Fell'e çıkıştı. Size de ne oluyor bu işe hangi sıfatla karışıyorsunuz? Olayın iç yüzü bütünüyle aydınlanmıştır. Oynadığınız oyundaki rolü bulmanda yardımım dokunduğu için Hadley'in rızası ile geldim buraya. ''Size bunu bildirme zevkini bizzat tatmak için buradayım.'' ''Zavallı ben.'' ''Anlayamadığım nokta için katilin ben olduğumda başka birisi olmadı.'' Brenda ''Brendacığım görüyorsun ya benim gibi yaşlı ve sakat bir adamla alay ediyorlar.'' ''Ceketimin cebinde sigara paketimle kibritim olacak.'' ''Lütfen baş müfettiş müdahale etti.'' Yerinizde kalın Bayan Brenda.'' Doktor Fell oradakilere dönerek ''Bu sevimli ev sahibi, bu sevimli insan hakkında bütün bildiklerimi anlatmanın sırası geldi.'' ''Sizleri bu nedenle buraya topladım.'' ''Bayan Brenda anlatacakların sizi üzecek ama taşıdığınız yükten kurtulmanız için buna katlanacaksınız.'' ''Bayan Brenda Nick'in edasını Frank'in edasını bulmuyor musunuz?'' ''Frank'in tüm olusuzluklarını kimden aldığı hiç dikkatinizi çekmedi mi?'' ''Aslında gerçek şudur. Doktor Nick servetini kaybetmiştir.'' ''Evet, muhteşem evine, arabasına, resim koleksiyonlarına ve gümüş takımlarına rağmen Nick'in meteli yoktur.'' ''Ne zamandır bu durumda olduğunu bilmiyorum.'' Fakat Gerald Noakes'ın o garip vasiyetnamesinden çok önce iflas etmiş durumdaydı. Nicholas Young bu vasiyetnameden yararlanamıyordu. Ama ne şekilde faydan alacağını bulmakta gecikmedi. Bunun için maalesef Frank'in ölmesi gerekiyordu. Frank parayı seviyordu. Bayan match bunu bilir. Bir gün Nick Frank'e durumunun kötü olduğunu ve kendisine yardım etmesi gerektiğini söylese herhalde Frank onu ciddiye almayacaktı. Size yardım etmen mümkün değil diyecekti. Varsayalım ki servetin idaresi Brendan elinde olacaktı. O zaman Brenda merhametli davranacaktı. Mert, cesur ve fedakar Nick'e yardım etmek için Frank'le evlenmeye razı olmadınız mı? Bunun için Hug'ı red, hug reddettiniz. Servetinizi olduğu gibi Nick'e vermez miydiniz? Doktor Fell devam etti. Nick'in arzusu sizinle evlenmekte. Genç kız kıpkırmızı kesilerek sıçradı. Hırsla yoğrulmuş ve yaşlılığını kabul etmeyen Nick... Sizin gibi genç, güzel ve zengin kızla evlenemeyeceğini aklına getiremiyordu. Amca rolündeki bu fedakar insan onun evlenebilmek için önce Frank'le evlenmesi yanlısı görünecekti. Sonra da onu öldürecek ve görevlerini yerine getirdiğini gösterecekti. Nick alaycı bir tavırla ''Söylediklerinizi kanıtlayın. Brandon'ın bu söyleyeceklerinizi yutacak kadar saf olduğunu sanmayın.'' ''Şimdi biraz geçmişe dönelim. Olayların başlangıcı o araba kazasıdır.'' Gerçekten sağ kolunuz ve sağ bacağınızı kullanamayacak durumdasınız. Bu halinizle kuşkuları üzerinize çekmezsiniz. Bunun için de Frank'in boğularak öldürülmesi gerekecektir. Plan tam bir haftada yapıldı. Bir cumartesi günü uygulamak gerekiyordu. Çünkü o gün Frank'in tenis oynayacağı kesin gibi. Sonra Maria hariç diğer hizmetçiler izinli olacak. Bu kadına gençlik macerasıyla bağlı olan Nick şüpheleri üzerinden kovacaktı. Suç gününü bu şekilde kararlaştırdıktan sonra... İş suç saatini kararlaştırmaya kalmıştı. Cinayet akşam yemeğinden biraz önce olmalıydı. Bu saatte evde yalnız Brenda ve Maria bulunacak ve bunlar yemekle meşgul olacaktı. Nick'in kimseye görünmeden koltuk değnekleriyle evden çıkması zor değildi. Çay saatiyle akşam yemeği arasında rahatsız edilmemesi gerektiğinden orada bulunmadığı kimse fark edemeyecekti. Fell biraz durduktan sonra devam etti. Suçlunun hareketlerini izleyelim. Saat 6'ya henüz geçmiş. Bütün oyuncular tenis alanında. Nick çalışma odasında bulunuyor. Biraz önce Hadley ile konuşmaları sırasında Canbaz Chandler'ın Frank'i temizlemesinin mümkün olduğunu öğrenmiştir. Her ne kadar inanmasa da bu olay Nick'in işini kolaylaştıracağı için sevinmiştir. Ayrıca oyun bittikten sonra oyuncuların çeşitli şekillerde dağıldıklarını pencereden görebilecektir. Planını ancak bir şey bozabilir. O da şiddetli yağmur. Zira Hadley gittikten sonra gerçekten fırtına koymuş ve Nick ne yapacağını düşünmeye başlamıştır. İşte bunun içindir ki kendi ifadesine göre divanın üzerine uzanmış kitap okumaya başlamıştır. Bu sırada Doktor Fell'ın işareti üzerine Hadley biraz gerileyen Nick'e yaklaştı. Hadley sordu. Bu süre içinde ne yaptınız? Fırtına koptuğu zaman pencereyi kapadınız mı? Evet. Peki sonra ne zaman açtınız? Çünkü sizi ikinci görüşümde pencereler çıktı Yağmur diner dinmez açmıştım. Saat yaklaşık 7'ydi. Bundan sonra ne yaptınız? Kaç kez tekrarladım. İç sıkıcı bir kitap okumaya başladım. Saat 7 ile 7 buçuk arasında odanızdan hiç çıkmadınız mı? Hayır. O halde nasıl oldu da telefona cevap vermediniz? Anlayamadım. Sizi ikinci kez ziyaret etmemin nedeni başka çare olmadığı için de. Telefonda cevap vermeyince geldim. Masanın üzerindeki telefona rahatlıkla cevap verebilirdiniz. Üf, beni bu gibi laflarla gafil avlamayı umuyorsanız aldanıyorsunuz. Herhalde o sıra uyuyordum. Hayret. Kim bilir belki de cevap vermek istememişimdir. Demek telefonun çaldığını duydunuz. Evet. Saat kaçta çalmıştı? Saate bakmaya gerek duymadım. Yerimden kalkmak zahmetini de duymadım. Yerinizden kalkmak zahmeti Oysa masanızın üzerindeki telefon için yerinizden kalkmak gerekmiyordu. Bilmiyorum. Önemli olmayan bir ayrıntı üzerinden niçin duruyorsunuz? Hadli sakin sakin peki belleğinizi tazelemek için devam edelim. Doktor Fell'a dönerek Fell lütfen bu hususta bizi aydınlatır mısınız? Bunun üzerine Fell Brenda'ya hitap ederek ve sanki bütün bunlar onu ilgilendiriyormuşçasına konuşmaya başladı. Saat 7'de Yağmur'un dinliğini gören koruyucunuz çalışma odasının penceresini açmak üzere yerinden kalkıyor ve Frank'in kitiyle sizin de hagla gittiğinizi görüyor. Planını uygulama zamanı gelmiştir. Siz Maria'nın yanına gideceksiniz. Frank de yalnız dönecektir. Nick bahçede kimsenin kalmadığını görmek için pencerenin arkasındadır. Acaba bu anda beklemediği bir olayla karşılaşmış olabilir mi? Brenda bilmem dedi. Belki Hug'la öpüştüğümüzü görmüştür. Fel birdenbire Nick kendini güven içinde sanıyordu. Bundan dolayı acele etmeden koltuk değneğini yaslanarak çıktı. Garajın yanında Kitty'yi bırakarak dönen Frank'le karşılaştı. Onu tenis kortunun yanına nasıl gitmeye razı ettiğini anlayamadım. Nick sizlere teniste bir oyuncu eksik olduğu zaman onun yerini alabilecek bir robot oyuncu planından söz etmemiş miydi? Ben de şaşkın, evet bu icat fikri son zamanlarda onu çok meşgul ediyordu. Robot insan büyüklüğünde olacak ve tenis oyuncusu gibi hareket edecekti. Frank buna evetlenmiş ve Nick'in bu icadını bir an önce görmek için sabırsızlanır olmuştu. Çünkü her zaman oyuncu kadrosunu tamamlayamazdı. Dostunuz size bu oyuncunun mekanizmasını açıkladı mı? Hayır. Fell alay etti. Bundan kuşkulanıyordum. İcat etmek istediği robot hakkında böyle bir soru sorsalar şaşırırdı. Fakat ne önemi var? Nick planlarını tatbik etmek fikrinde olduğunu söyleyince Frank hemen tenis kortuna yönelmiştir. Bu sırada rahatsız edilmemek için ihtiyarın kapıyı asma kilitle kilitlediğinin farkına varmamıştır bile. Bunun üzerine Nick pavyona, pavyona bakmaya gitti. Hadley bize bir numaralı delili göster. Hadley küçük deri çantadan bir ucunda tahtadan bir tokmak bulunan ve diğer ucu bıçakla yontulmuş gibi görünen bir kangal ip çıkardı. Fell açıkladı. Çamaşır ipi. Çamaşırları kortta kurutan Marian'ın ipi. Bu ip cumartesi akşamından beri kayıptı. Çünkü onu mutlaka Chandler suçlandığında jüriye göstererek suçsuzluğunu kanıtlamak için almıştı. Çünkü Chandler tahta tokmağı üzerinde katilin iz bırakmış olduğunu görmüştü. İşte bu izler katilin tek hatasıdır. Bu sırada Kitty de bir çığlık kopardı. Bayılacak gibiydi. Ne demek istiyorsunuz diyebildi. Doktor on duymamış gibi devam etti. Ansızın aklıma iki ihtimal geldi. Önce Hadley ve ben tenis alanının zemininin yalnızca kumda değil beton ve çakıl gibi sert malzemeden meydana geldiğini bulduk. Ayak bu yüzeyde iz bıraksa bile ip gibi hafif bir şeyin iz bırakması mümkün değildi. İkinci şey Frank'in beraberinde taşıdığı kitap raket ve top filesini bıraktığı yerde. Normal olarak tenis kortunun kapısının yanında bulunması gereken bu eşya başka bir yerde bulunmuştur. Orası da tenis kortunu çevreleyen örgünün demir ayaklarından birinin yanıdır. Hepiniz bu ayakları gördünüz. Bunlar 1 metre 80 santim aralıklarla dizilmiştir. Onlar tanedir. Frank kapıdan girdikten sonra elindekileri götürüp 4. direğin dibine bırakamaz. Bunun cevabı budur. Nick'in direktiflerine göre hareket eden Frank ipi alarak 4. direğe bağlamıştır. Sonra da ipi tenis kortunun ortasına doğru fırlatacaktır. Nick, kendisinin alanının çevresinde bir tur yapacağını ve ipi ortadaki fileye paralel olarak bağlamak üzere tam karşıki direğe gideceğini söylemiştir. İşte bu ip ona göre robotu hareket ettirecek kablo görev görecek. Frank istenileni yapıyor, ipi alanın ortasına fırlatıyor. İpiiz bırakmıyor. Nick herhangi bir şeyi bahane ederek Frank'in kapıya doğru gelmesini sağlıyor. Sonra da çapraz olarak geçip Fortuna ortasına yani ipin serbest ucunun olduğu yere gitmesini sağlıyor. Bu sırada Nick alan çevresindeki turunu tamamlamış, karşıki direğe varmıştır. Frank'in ipin ucunu Nick'e atması sırasında Nick şunları söylüyor. Şimdi robotun nasıl işleyeceği hakkında küçük bir deney yapacağız. Sen robot rolünü oynayacaksın ama dikkat et bir yerin acımasın. İstersen boğazına atkını ver. İpin ucunu da boynuna geçir. Frank denlerini yapıyor. İpi ilmik yaparak boynuna geçiriyor. Gerisini tahmin edersiniz. İpin bir ucu direğe bağlı öbür ucu ise Nick'in elinde. Brenda, atkının bir ucunun boynundan niçin çıktığını şimdi anlıyorum. Çünkü eliyle bağlanan atkı böyle olmazdı. Doktor devam etti. Evet gerçeği bulmamda bunun rolü olmuştur. Atkının bağlanışında şüpheli bir durum vardı. Kısaca Frank iple asılmış bir adam gibi ölmüştür. Ve her asılan adam gibi o da debelenmiştir. Biz önce bu izleri bir kavganın izleri olarak değerlendirdik. Üstelik bu izlerin üstüne Bayan Brandon'ın izleri de çıkmıştı. Franklin boynundaki parmak izleri kendisinedir. Bütün bunlar 10 dakikadan fazla zaman almamıştır. Nick ipin elindeki ucunu koyvermiş, öbür ucundan çekerek ipi almıştır. 7'yi 20 çalışma odasına gelmiş oluyordu. Ama bitkin durumdaydı. Bunun için yattı. Fel biraz durduktan sonra alaycı bir şekilde... Bu adam öyle deli fişeğin biridir ki dün de cambazhanede çentleri öldürdü. Hug itiraz etti. İmkanı yok. Oraya girip çıkan olmamıştır. Fel, işte efendim. Hikayenin bağlama noktası burasıdır. Kapının önündeki tanıklarımız içeri yalnız cambazhane mensuplarının girdiğini yabancı birisinin ise girmediğini söylediler. Onları yeniden sorguya çektik. Yaşlı Skloser'ın cambazhaneden dışarı çıktığını ve bir kadeh pişeler içmek için kahvelerden birine girdiğini söylediler. Gerçekte onlar Hopal Bacayeli'nin iki Scrocer sanmışlar. Salonun neresinden ateş edildiği henüz tespit edilmemiştir. Ön hocalardan birinde karanlığa saklanan birinin ateş etmiş olması mümkündür. Chandler'ın cesedi etrafındaki kargaşalık ve şaşkınlıktan yararlanarak kaçmıştır. Aslında mahvolmayı göze almıştı zaten. Yakalansa da bir şey olmayacaktı. Mesele bundan ibaret Bay Nick. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Nick dişlerini gıcırdattı. Baştan aşağı yalan bunlar. Garibi şu ki burada beni savunacak adam yok. Brenda sen de inanıyorsun bunlara. Brenda başını salladı. Nick bunun üzerine parladı. Namussuz tabak yalayıcı. Demek sen de onlara uydun. Asılmamı istiyorsun öyle mi? Hadli sert çıkıştı. Kes sesini gürültü etme. Bir de küfür etmeye kalkışıyorsun. Eğer konuşacaksan Chantler'dan nasıl kuşkulandığını söyle. Cevap vermeye mecbur değilim. Fel bunun üzerine dedi ki siz onun pavyona girdiğini biliyordunuz. Gazete meselesini öğrenince bizler gibi sen de bunu kestirdin. İzini Maria'nın telefon etmesi zorunda buldu Brenda boğuk bir sesse. hak çok rica ederim. Buradan çıkmam için bana yardım et. Nick yılan gibi bir sesse. Öyle ya beste kargayı oysun gözünü. Siz namussuzların alayı hepiniz aleyhimde oyun tezgahlamışsınız. Bu blöfünüzü yatacağımı mı sanıyorsunuz? Hepsi palavra bunların hepsi. Fel cevap verdi. Sözlerimiz ne blöf ne de palavra. Elimizde Frank'in öldürülüşüne dair 8 fotoğraf var. Bunlardan bir tanesi sizi açıkça ele veriyor. Nick'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Son gücüyle kalkıp orada bulunanlara saldıracakmış gibi hareket yaptı. Saldırdı da. Koltuk değeneği yana geçilmese Huddy'in kafasına iniyordu. Omzuna geldi. İhtiyar adam suçunu itiraf etti. Rowland ailesinden Hagın annesi oğlunun bu şekilde evlenmesine karşı çıktıysa da sonunda iki genç evlendiler. Son.